Çünkü konumuz yapay zeka ve felsefe ile ilgili olacak. Benim konuşmamın bir saatten fazla süreceğini tahmin ediyorum. Ya belki de bütün bu süreç iki saati falan bulacak. Kaçmak isteyemezsin. <gülüyor> <gülüyor> yani kaçan kurtulabilir. Ama birisi de yani konuşmanın ortasında ben gidiyorum arkadaş bu ne ya falan derse de hiç alınmam falan yani merak etmeyin. Genelde felsefeciler konuşmalarından insanların ayrılmalarına çok alışıktırlar. Yani. Bir de şunu da söylemek lazım. Hani teşekkür falan ediyorlar bana hocam geldiniz falan diye de kimse zaten fazla bir şey davet etmiyor. Böyle bir davet alacak ama niye gidiyordum bir konuşalım falan öyle. Benim için de yani aslında iyi bir şey buraya gelip sizlerle olmak. Şimdi e, konuşmanın nasıl bir akışa e, sahip olduğunu önce kısaca saltarmaya çalışacağım. Hani bu görüntülerle inşallah karşılaşmayız yani konplas olacak bu, böyle olur diye ummuyorum Ama şeyi de hep söylerim öğrencilerime, belki hatırlar Bora Bey. Benim derslerimde mesela uyumak serbesttir. Yani serbest yani, isteyen uyuyabilir. Yani bu insani bir şey, uykusu geldiyse adam uyur, ne yapayım yani hani bir şekilde. Ama iki koşumla bir tanesi, ben önemli bir şey söyleyeceğimi düşünüyorsam uyandırım Derim ki, bak oğlum kızım, yani şimdi uyan bak şunu bir ve sonra gel uyum. <gülüyor> <gülüyor> İkincisi, Tabii ki horlamak, devrilmek falan yasak. Yani o zaman uyandırıyordum. Başka <gülüyor> başka bir şey yok. Ama yani o açıdan da rahat olun istiyorum. Yani içiniz geçerse filan, yani şöyle biraz testebilirsin. Nasıl bir sunum planladım? Yani, konunun nasıl söyleyeyim? Zihin felsefesiyle, mantıkla, dil bilimde, hatta ilahiyatla değil, ilişkilerini kuracak şekilde çok geniş tuttum sunumu. Hani kim neyle ilgileniyorsa artık onunla ilgili bir şeyler alacaktır diye düşünüyorum. Bir de bu literatürde öne çıkan isimler ya da o çıkan kavramlar, kanıtlamalar neyse onların adları da geçsin istedim. O yüzden biraz yoğun bir sunum olacak. İnşallah yararladır diyor muyuz? Şimdi ilk başta bu terimin anlamı ne demek yapay zeka? Onun üzerinde kısaca duracağım. Sonra Zihin felsefesiyle ilgili konunun arka planını anlatacağım. Özellikle bu tartışma Descartes'ten beri gelen ve o bizim düalizm, kişilik dediğimiz tartışmalarla son derece ilgili bir konu. Biraz onunla ilgili bir arka plan sunacağım. Sonra özellikle Kant sonrasında ve Darwin sonrasında diyeyim, işlevselcilik dediğimiz, fonksiyonalizm dediğimiz akımın yükselmesiyle birlikte... Ee, zihin felsefesiyle ilgili problemlerin dönüşmesi, yeni bir biçim almasından sonra bu tartışmalar ortaya çıkmış. O dönüşümün ne olduğundan bahsedeceğim. Önemli bir isim bu tartışmalarda Alan Turing. Ondan bahsedeceğim. Onun öne sürdüğü bir test var. Turing testi. Onunla ilgili tartışmaları anlatmaya çalışacağım. Önce ee, Orada Turing testi ile birlikte ortaya çıkmış olan bir güçlü yapay zeka tezi denilen zayıf olana karşı olarak bir tez var. Ona yönelik eleştirileri konuşacağız. Sonra gelecek bazı konuşmalar da olacakmış onu da duydum. ...oradaki tartışmalara da zemin teşkil edecek şekilde... ...özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren... ...bu yapay zeka projesi ne tip dönüşümler geçirmiş ve nelerle uğraşıyor şu anda insanlar... ...onu biraz anlatmaya çalışacağım. Buralarda bir yerlerde siz olacaksınız. Ama <gülüyor> <gülüyor> olsun. Finale iki tane konu sakladım. Bir tanesi, yapay zekacılar ne yapmaya çalışıyorlar ve bilim felsefesi aslında... ...onların yaptığı şey nereye oturuyor, onu anlatmaya çalışacağım. İkincisi de... ...tekillik ile ilgili konuyu sunmaya çalışacağım. Belki daha önce bu terimi, tekillik terimini bu bağlamda duyduğunuz belki duymadığınız bilmiyorum Singularity kavramını. Ama işin daha böyle popüler tarafı diyeyim ya da herkesin konuştuğu tarafı biraz bu kavramla ilgili... ...niye olduğunu o zaman anlayacaksınız. En eğlenceli kısmı da bu tekillikle ilgili. Onları <gülüyor> insan sakladık ki sabredin. <gülüyor> Anlaştık. Göz gibi bayağı ve dolu ve yoğun bir şey ama anlamadığınız bir şey olursa ya da yavaş gitmemi istiyorsanız ve her an beni uyarabilirsiniz. Anlaştık mı? Tamam. Şimdi ilk baştaki konumuzla bu terimle başlayalım. Ne demek yapay zeka? Birincisi e, yani artificial intelligence tabii AI her yerde İngilizce özellikle terim önceden açıklanıyor. E, bu terimin bir e, disiplinin adı olarak ya da bir alt disiplinin adı olarak kullanıldığını biliyoruz. Yani computer science dediğimiz, bilgisayar bilimi dediğimiz alanın bir alt dalı aslında. Yapay zeka araştırmaları, yapay zeka çalışmaları dediğimiz alan dediğimiz. Bir şekilde bu alan e, makinelerin Kendilerine zeka atfedilebilecek bir biçimde işlemelerini, çıktılar üretmelerini, davranmalarını Onu tırnak içinde yazdım, hani biraz hep da bir davranmayı insanlar affederiz. Sağlamak üzere programlar geliştirmeye çalışan ya da uygulamalar geliştirmeye çalışan Alt bölgünün adı yapay zeka, yapay zeka böyle bir alanın adı Yani ben yapay zekacıyım gibi bir şey var yani ben yapay zekacıyım neredesin? Bilgisayar bölümünde yapay zekacıyım yani onunla uğraşan İyi, böyle bir e, anlamı var Geniş anlamda ve dar anlamda kapsamda bunu ele almak da mümkün. Dar kapsamda demin söylediğimiz bağlamda belli bir takım görevleri, testleri böyle yerine getiren programların yazılması, uygulamaların geliştirilmesi söz konusu. Yani mesela insanların yaptığı şekliyle diyelim bir şey planlamak istiyorsunuz. O planlama sırasında dinamik bir karar verme ortamı var veriler sürekli değişiyor ya da belli aşamalarda belli değişimler geçiriyor. Onların hepsiyle baş edecek ve bir insan gibi davranıp ama bazı şeyleri daha iyi, daha hızlı yaptığı için daha başarılı olabilecek bir program ya da uygulama geliştiriyorsunuz. İnsan gibi davranıyor. Hakikaten öyle düşünüyor diyelim. insansı bir yapı. Bu anlamda yapay zekanın parçası olan bir program oluyor mesela. Ama insanların daha çok ilgisini çeken bu küçük küçük parçalar değil. Onlar hep var da daha büyük bir resim var. Daha geniş kapsamda ...ve uzun vadede, neredeyse, birazdan bu akıl terim üzerine konuşacağız ama... ...akıl sahibi, zeka sahibi bir özneyi modelleyen, simüle eden, insansı hatta... ...ya da özerk, bu da aslında belki tırnak içinde yazılmalı... ...hareket edebilen, bilgisayarlar da makineler üretmek gibi bir böyle büyük hedefi olan bir disiplinden bahsediyoruz aslında. Hı? Böyle bir disiplinle karşı karşıyayız. Şimdi bunun... Arka planında ne var? İşler nasıl buraya gelmiş? Onu biraz anlatıp sonra burada yapılmaya çalışılan işlerin ayrıntılarına girmeye çalışacağım. Şimdi e, Descartes olduğunu düşündüğümüz kişiye de da, deha hiç şüphe yok. Modern felsefenin kurucusu olarak kabul ettiğimiz kişi, kendisinin malı e, hemen herkes de bilir, O meditasyonlarda filan öne sürdüğü şekliyle e, bir bazı kanıtlamaları vardır. Ne yapmaya çalışır Descartes orada? ...der ki aslında iki tane cevher, iki tane töz var. Birisi zihinsel, birisi cizrisel, biri zihin, biri beden diyebileceğimiz iki tane cevher ama... ...bundan ayrık, yani birbirlerine değmiyorlar. Yani sonra da nasıl etkileşecekleri büyük bir problem olur, başımıza bela olur, ayrı bir konu. Ama bu ikicilik meselesini bizim başımıza saran bir şekilde Descartes... ...ve aslında insanı da diğer tüm doğal varlıklardan da ayırt eden de Descartes diyor ki yani biz aslında zihin sahibiyiz. As, aslen biz bir zihniz. Öyle de düşünelim. Akıl sahibiyiz aynı zamanda. O zihnin önemli bir işlevi. İşte akıl sahibi olması. Mesela hayvanlar filan bu anlamda öyle bir e, zihinsel tarafa ya da akla filan sahip değiller. Onlara otomat anlıyor işte. Makine gibi şeyler onlar diyor. Ve bir şekilde bu iki sözü ayırdı diyor ve bunlar birbirine aslında aynı zamanda ayrık olması gerekiyor. demek o demek Yani siz zihinsel olanı, bedensel olanı ya da tersini yapamazsınız. Bir şekilde. ...tabi dediğim gibi sonra nasıl ayrıştıkları vesaire ayrı bir soru ve konu oluyor. Şimdi neden bu indirgeme büyük bir problem ya da yapılamıyor ya da sıkıntı çıkarıyor? Ya da tersinden de sorarsak niye millet bunu birini birini diğerini indirgemeye vesaire de çalışıyor? Dediğim gibi son derece sorumlu bir şey. İki tane cevher var, iki tane söz var. E, bir dağda, bir bağda bile değil. Çünkü öyle olsun uzamsal olurlar. Bir mesafeleri var. Öyle bile değil. mı? ayrı sözler İyi de ben nasıl bir şeyi algılıyorum, cisimsel olan bir şeyi, nasıl onun hakkında düşünüyorum filan deyince çok sıkıntılı oluyor. Yani işin monizme çevirmenin bir yolu olmalı ki bu problemlerden kurtulalım. İnsanlar bununla ilgili düşünmüşler. Fakat evet. Descartes'in pozisyonu da son derece sağlam. Çünkü... Öyle problemler var ki çözemiyorsunuz, halledemiyorsunuz. Şimdi biraz ondan bahsetmeye çalışacağım ki yapay zeka tartışması nereye oturuyor daha iyi anlayalım. Sorunlardan bir tanesi koalya problemi dediğimiz problem. Koalya problemi, yani latince bir tabii. Bir şekilde algıda ya da tecrübede ortaya çıkan nitelikler anlamına geliyor koalya. Şöyle söyleyebiliriz, mesela ben bazen öğrencilerime soran derim ki ya nasıl gördüğünüzü biliyor musunuz? Hep böyle de filan okudukları şekliyle bana anlatırlar, derler ki hocam ışık şunları geliyor, işte şişeye çarpıyor, gözümüzden geçiyor işte gözün arka tarafında böyle sensörler falan var hani böyle uyar uyarılıyorlar işte nöronlar, sinapslarlar böyle bir yeri iletiyor görme merkezine ulaşınca sinyal orada işler diyor, sentezler diyor ne oluyorsa görürüz derler. Ben de ha ha, ha filan diye gülerim. Hani, <gülüyor> şimdi burada öyle yapmıyoruz size karşı ama ya nasıl böyle bir şeye inanıyorsunuz filan gibi derler. ki nasıl hocam bize böyle öğrettiler. Evet bana da öyle öğretmişler. hakikaten. Yani bu felsefe dergide düşmeden önce ben de sancıydım ki böyle görüyoruz hakikaten. Neden orada bir problem var? Çünkü gerçekten... Biz fizikçilerin, Descartes'in de anlattığı anlamda, fiziğin yani, aleminde yaşıyorsak hani parçacıklardan filan oluşuyorsak, fiziksel kuarklardan, işte, haptonlardan, leptonlardan oluşuyorsak beyin de bu anlamda fiziksel bir yapı en nihayetinde. Söz konusu o fiziksel yapıda bir şekilde biz bu açıklamayı yaptığımızda bir fiziksel değişimin olduğunu anlatmış oluyoruz. Yani ...elektrik yükleri değişebilir, beynin görme merkezinde bazı parçacıkların yeri meri değişir, bilmiyorum her ne oluyorsa ama... ...olan şey nihayetinde fiziksel ve nedensellik zinciri içerisinde anlaşılabilecek ve anlatılabilecek bir şeydir. Hiç kimsenin kimseyi görmesi aslında bu açıklamada ortaya konmuş olmadır. Çünkü kimse kimsenin bilincine varmaz, kimse kimseyi temsil etmez. Yani bir parçacık bir başka parçacığa rastlayıp, abi ben seni gördüm filan hani ICU falan böyle bir şey diyemez. Bunlar ne kadar karmaşık olurlarsa da olsunlar, bunu diyemezler. Hı? Çünkü her fiziğin söylediği gibi ise bu parçacıklar hani inert atalet halinde, dışsal kuvvetlerle hani mekanik olarak etkileşen şeylerdir. Kimse kimseyi görmez, Kim kimse kimseyi test, temsil etmez Bileceğiz. Ama ben Gözümü açıyorum ama bakıyorum ne güzel mavi bir şişe ya da lacivert bir şişe bunun maviliğini ve lacivertliğini görüyorum. İşte benim o gördüğüm ve farkına vardığım o lacivertlik ya da bir gülü kokladığında duyduğum o şey var ya o koku her neyse o işte ya. Yani birisi kalkıp bana bedensel ya da cisimsel tözün alanında nedensel olarak neler olup bittiğini benim duyumlamam ya da algılamam sırasında açıklasa bile söz konusu o nasıl ortaya çıktığı ve benim onun nasıl farkına vardığım hiçbir şekilde açıklanmaz, açıklanmış olmuyor. Bir de tecrübe edinen olarak ben var işin içerisinde Tehbi Bey'in çok uğraştığı meselesi bunlar, öz bilinç, bilinç meselesi. O hele hele hiç açıklanmış oldu. Bunu biraz hissediyor muyuz, problemi? Çok derin bir problem bu. Zihin felsefesinin zor problemi olarak, hard problem of, filozofi yok maaliydi olarak ama çok ciddi bir problem yani. Öyle bir problem ki hatta şöyle bir durumda var. Biz diyelim ki bir açıklama verdik, bu açıklama gerçekten ben gülü kokladığında başıma neler geldiğini açıklıyor. Hakikaten şu oluyor, bu oluyor ve ben gülü kokusunu duyuyorum. Günün kokusunu o şekilde değil de başka bir şekilde de duyabilirdim. O açıklama bana bu konuda hiçbir şey söylemiş olmazdı. Yani o temsil ya da o koalya bende ortaya çıkıyor da başka türlü bir şey çıkmış olsaydı ben bu sefer de onun açıklamasının o nedensel zincir olduğunu düşünecektim. Çünkü söz konusu açıklama hiçbir şekilde o koalyanın ne olduğuna değmiyordu. Hı? Peki iki farklı şeyin kokusunu aynı hissediyorsam, onunla ilgili bir yaşam bir şey ifade ediyor bu zihin koltuğundeyi. Bu nedensellik açısından belli nedenselliğin zaten her zaman tekrar ettiğini falan düşünerek bu bilim felsefesi perspektifinden açıklamalara zaten girişiyoruz. İşte şöyle olursa böyle, böyle. Fakat nasıl oluyordu o cisimsel olanın üzerinde böyle bir koali yükseliyorun hiçbir açıklaması yok. Hatta bu açıklamayı birisi veriyorum dese... Bunun hangi şartları sağlaması şartıyla açıklama olacağını bile bilmiyoruz. Yani biz desek ki şöyle şöyle olduğu için Selgül'ün korkusunu böyle duyuyorsun. O açıklama ne, hangi şartları sağlarsa evet ya bunun açıklamasıdır diyebileceğimi dahi bilmiyorum. Yani o kadar büyük bir problemden bahsediyoruz. Öyle olunca da ya bu kuanyaları nasıl hakikaten cisim serbalığına filan deyince yani bir korelasyon kurabilirsiniz de nedensellik açısından açıklamaya, yani, explain away anlamında hiç, hiç bir şey oldu. O yüzden ikicilikle ilgili yani Descartes'in durumu o kadar da şey değil, bayağı sağlam derken bunu kastediyorum. Adam, ne yaparsanız yapın o koalya tarafını kuşatmakta çok ciddi zorlanıyorsunuz. İkinci problem, bizim tabii özellikle bir terim olarak Brentano ve Husserl'den sonra daha çok kullanmaya başladığımız bu intentionalite, intentional yönelimsellik kavramı. Zihin yönelimsel. Bu ne demek? Bir takım fiilleri var zihnin icra ettiği. Yani bunu istiyorsanız algı ile ilgili, istiyorsanız dille ilgili de ele alabiliriz. Yani mesela diyelim bir takım işaretleri bir araya getiriyor, sentezliyor zihin. Hani konuşurken ya da bir şey okurken böyle yapıyoruz. O işaretlerin kendisinin hakkında olduğu... ...ve o işaretleri sentezleyerek bizim kavradığımız bir içerik, bir mana, bir anlam ortaya çıkıyor. Bu açıdan zihnin fiilleri intentional, intensiyon aslında kelime olarak mana demek Arapçadan manayı çevirirken intensiyon diye çevirmişler. Yönelim çok iyi de yakalamıyor, başka bir yönünü belirtiyor. Zihin neye yönelse, neyi sentezlese, neyi tutmaya çalışsa orada verili olanı aşan bir şekilde bir şey idrak ediyor, kavruyor, tecrübe ediyor demek. Yönelinsel bir nesnesi var zihnin fiillerinde. Hmm. Bunu dille ilgili örnekten devam ettik ya, çünkü geri döneceğiz. Mesela ben sentaktik olarak belli gramer koşullarını sağlayan ifadeleri yazdığında bazılarına göre o ifadeler hakikaten bir çelişki falan barındırmıyorlarsa her zaman benim tarafımdan bir nesnenin idrak edilmesini sağlıyorlar. Hatta bazılarına göre, maynol gibi adamlar var, çelişik bile olsa ben onunla bir şey kavruyorum. Yani evet istediğim şey şu şunun şöyle şöyle şöyle olması filan denildiğinde onun kastettiği şeyin ne olduğunu bir tekil anlam olarak idrak ediyor. Hatta bazen mesela yuvarlak kare filan gibi şeylerin bile bir anlamı olduğunu idrak ediyorum. Ne yuvarlakta neye ne karede ya da ne de onların birleştirilme biçiminde o idrak ettiğim anlam aslında yok. Hı? Bu da ikincilikle ilgili çok ciddi bir problemler atıyor. İleride de göreceğiz, dil bilimi aynı şekilde yansıyor. Sentaks semantiği, yani söz dizimi anlam bilimi kuşatabilir mi dediğimizde gene patinaj yapmaya başlıyoruz, gene bir dualizm ortaya çıkmaya başlıyor. Hı? Üçüncüsü de tabii ki bir muhakeme dediğimiz ve dil kullanımı dediğimiz bir şey var. Ben akıl yürütebiliyorum, belli öncüllerden belli sonuçlara geçiyorum. Farklı durumları analiz edip çözünleyip ona farklı tepkiler verebiliyorum vesaire. Bunu Descartes biz nasıl yapıyoruz diye sorduğunda ancak diyor bunu işte o zihinsel töz dediğimiz töz yapabilir ve onun akli işlevi yapabilir. Böyle bir şey bir mekanizma olarak ya da makine olarak kurabilme imkanınız yoktur diyor. Hatta şimdi kendisinden bir alıntı yapacağım. Biraz uzunca bir şey ama Descartes nasıl aslında bizim farklı olduğumuzu ve makinelerin alanında bize benzeyen ya da bizim zihinsel faaliyetlerimizi, aklımızı, zekamızı taklit eden bir şey neden yapılamazla ilgili görüşler öne sürüyor. Diyor ki olmazmış. Bir şekilde siz da orada işleyen, bize benzeyen, bizim zekamızı andıran, zihinsel böyle işlerlere sahip olan bir şey kuramazsınız. Niye? Bak okuyalım. Yöntem üzerine konuşmadan. Bedenleri diyor önce hayvanlarla ilgili onları makinede falan diye tartışıyor garibanları bu arada, kedi veri vardı burada yazık ben inanmıyorum <gülüyor> tekrar söylediklerine yani Onların da bir canı var bende <gülüyor> <gülüyor> Neyse bedenleri bizimkine benzeyen ve ahlaki davranışlarımız da dahil olmak üzere bütün davranışlarımızı taklit eden makinelerin bulunacağı bir yerde Onların hakiki insanlar olmadıklarını anlamak için elimizde daima gayet kesin iki araç bulunacaktır diyor yani bakıyoruz abi bu makine. İki tane testimiz var. Neymiş onlar? Birincisi onların, bu turun testinin şeyi tersi. yani hiç kimse bu testleri geçemez diyor. Birazdan geleceğiz yani. Niye geçemez? Birincisi onların bizim düşüncelerimizi başkalarına bildirirken yaptığımız gibi söz ve işaretleri bir araya getirerek kullanmalarına asla imkan yok. Bir de çünkü pekala söz söyleybililen Hatta organlarında bazı bazı değişmeler meydana getiren bedensel etkiler Dolayısıyla bazı sözler söyleyebilen, Örneğin herhangi bir yerine dokunulduğunda ne istendiğini soran başka bir yerin dokunduğunca da bağırrup canın yandığını ve buna benzer şeyler yapabilen bir makine tasavvur edilebilse bile buraya kadar izin veriyoruz Peki önünde söylenen her şeyin anlamına cevap vermek için o sersem olacak en sersem insanların bile yapabildiği gibi, Sözleri türlü türlü şekillerde düzene sokan bir makine tasavvur edilemez. Hı? İkincisi birçok şeyleri bizim kadar hatta bizden daha iyi yapsalarda bazılarını mutlaka yapamazlar. Buradan da onların bilinçli bir şekilde değil de sadece organlarına verilen düzen sayesinde hareket ettikleri meydana çıkar. Çünkü akıl her durumda işe yarayabilen evrensel bir alet olduğu halde bu organlar... Her özel iş için belirli bir özel düzene sokulmuş olmak durumundadırlar. Onun için makinede, onun, onun hayatın bütün durumlarında aklımızın bizi hareket ettirdiği gibi hareket ettirecek değişiklikler bulunması moral bakımda imkansızdır. Değil. Tam o defteri kapatıp da gidelim hani Dekat da böyle söylemiş. Hatta millet de bayağı bir zaman böyle düşünmüş. Peki ne olmuş da bu hikaye değişmiş de biz de tekrar ya evet galiba yapılabilir bu filan gibisinden bir havayla karşılaşmışız da onun içinden işte yapay zeka dediğim şey çıkmış. Değil mi? Merak ediyoruz değil mi şimdi ben, ben de reklam yapıyorum Bir <gülüyor> şey olsun İyi, Peki. Evet bir şeyler değişmiş. Yani Descartes'in bu yapılamaz dediği. Burada bir iki şeye de özellikle dikkat edin. Bir tanesi ne diyor? Biz diyor, her durumda diyor, o duruma uygun bir sözle bir şeyleri ifade edebiliyoruz. Biz bugün bunu mesela bize sorsak, dilin mesela öz yine, bir yapısı var. Orada sonsuz sayıda cümle üretilebiliyor filan diye ifade ediyoruz. Hakikaten de doğru Descartes'in Ne akıllık payı var. İkincisi, akıl öyle bir şey ki her duruma uyup ona uygun çıkarımlar yapıp istediği gibi yolunu bulabiliyor. Sen belli bir durumda belli bir işi yapan bir makine yapsan bile o işi yapan makinayı döndürüp başka bir yerde aynı şekilde kullanamazsın diyor. Hı? Bunlar çok önemli. Birazdan tekrar gündeme gelecek yani insanlar hakikaten bunları tartışıyor olacaklar. Şimdi sorun bir şekilde bir dönüşüm geçiriyor. Bu sağdaki amcamız da Darwin. Tabi Darwin'in fikrinin e, ortaya çıktığı bağlam açısından söylenmesi gereken şeyler de var. Bu işlevselciliğin yükselişiyle ilgili söylenecek şeyler de var. Birincisi bu, Descartes'tan sonra Darwin'e gelmeden önce araya Kant giriyor. Bizim meşhur Alman felsefecimiz Bora Hocam'ın tartışılığı ders verdiğini öğrendiğim e, şanslı bazı öğrencilerine dinledim. Estağfurullah. E, Kant, İmmanuel Kant. Neden Kant bu önemli? Çünkü Kant bir şekilde kendisi de zaten fiziksel coğrafyacı ve fizikçi, Newton fiziğine, Newton mekaniğine inanıyor. Eğer Newton mekaniğinin söylediği gibi, yani fizik mekanikse ve daha önceki gibi teleolojik değilse, böyle gayi nedenlere göre işleyen kendiliğinden hareketli cevherler var değil de, ancak böyle dışsal kuvvetlerle böyle işleyen bir şeyler var doğada, fikri doğruysa, bu kendindelik, cevher filan gibi fikirlerin hepsinin kurmaca olması gerektiğini düşünüyor Kant. Yani Kant'ın üzerinde sürü sepet şey söyleyebiliriz, yani çok uzatabiliriz ama ben çok uzatmayacağım. Kant'a göre bir bu tip bir bireysel cevher fikri, kendiliğinden hareketli bir fikir mevcut fizikle çel çelişmektedir. Dolayısıyla bu tip cevherler olduğunu söyleyemeyiz. İki, düşünülürler, mümenler vardır. Yani cinsler, türler filan böyle ezeli, ebedi böyle bir takım yapılar olarak vardır, var da diyemeyiz. Bu açıdan bakıldığında ne var diye sorarsak aynen Newton'ın tasvir ettiği gibi gayet böyle mekanik ilkelere göre devinen böyle bir fiziksel evren vardır. Ve orada her şey kendine göre oluyordur, bitiyordur, değişiyordur. Dolayısıyla orada bizim Belli bir cins, belli bir tür, mesela insan yani mesela ya daha belli bir tür hayvan dediğimiz gibi bir şey ortaya çıkmasının arkasında da bu mekanik nedenselliklerin ötesinde bir şey aramamak gerekir. E peki de biz hani insan var, şu var, bu var, bunlar tür, cins ve o anlamda da birer ceher, işte kendindeliği olan, basit falan diyemeyeceğimize göre birisinin bize bunların nasıl böyle ortaya çıktığını ya da bunları bizim böyle nasıl düşündüğümüzü açıklaması gerekir. Ama bu tam bu fikirsel dönüşüm sonrasında, Yani bizim bu tamamen o antik Yunan'dan Platon'dan Aristoteles'ten gelen diğer her fikrini eleştirmemizden sonra, e nasıl oluyor da hakikaten bu cinsler, türler filan ortaya çıkıyor dediğimizde karşımıza işte Darwin çıkıyor. Darwin diyor ki öyle ezeli ebedi cinsler, türler, şunlar, bunlar filan yok. Bir şekilde herhangi bir şey belli bir takım özelliklere sahip ise yani diyelim ki ben insanın eski çerçeveye göre, beni ben yapan bir tane özellik var, akıl sahibi olman falan. O bana zaten ezeli ebedi olarak verili olan bir şey, o sonradan kazanılan, edinilen filan bir şey değil. Ha, şimdi o çerçeve değiştiğine göre biz benim sahip olduğum yetkinlikleri, hele de böyle akıl gibi şeyleri filan nasıl açıklayacağız? Her şey bir anda o delik yazı çok önemli burada. Kendindelik diyince her şey aslında ilişkisel ve bağımsız bir hale geliyor. Ben eğer belli bir özelliğe sahip bir şeysem, bir organizada bir mekanizmaysam, vaysam, onu büyük ihtimalle başka şeylerle, çevremle etkileşim içerisinde kazanmışımdır. Yani benim mesela elim niye böyle ya da niye böyle şekil almış sorusuyla benim... Hani zihinsel dediğim, zihinsellik atfettiğim işlerin niye böyle olmuş sorusu arasında bir fark yoktu. Hmm? Bu çok önemli bir dönüşüm. Yani mesela, diyelim ki eski çerçevede mesela bir tornavidanız var. Ya bu niye, nasıl var bu dediğinizde o tornavida işlevini yerine getiren forma sahip olduğu için var cevabını birileri veriyor. Yani da o pay alıyor. Tornavida onun gayi nedeni oluyor. Tornavida olmak yani bir şeyleri bükmek bükmek alıyor. Şimdi kendindelik ya da bu tip bir düşünce gidince öyle bir anlam kalmıyor. Diyor ki vatandaş herhangi bir şey, herhangi bir bağlamda kullanım amacına göre herhangi bir işlere sahip olabilir. Öyle tornavidalık diye bir şey yok. O nasıl bir biçim aldıysa ve nasıl işe yarıyorsa kullanılır. Mesela ben kalkıp o şey tornavideyle kulağımı da karıştırırım, boya da kızırım falan filan. Hani böyle kendinde bir tornavide işlevi falan diye bir şey yap. Bütün işlevler bağlantısal ve ilişkiseldir. Şimdi tornavideye söylediğiniz şeyi niye insana söyleyemeyesiniz diyorlar asıl. İnsan dediğin şey belli bir tek masalliklere falan sahipse, işte hayatta kalma süreçlerinde kendisine avantaj sağlayan özellikleri geliştirmiş, onlar kalıcı hale gelmiş diyelim ya da nispeten belli bir süre kalıcı hale gelmiş. Biz o özellikleri insana atfediyoruz, diyoruz ki insan şu özelliğe sahip, bu özelliğe sahip, şu bu vesaire. Burada özellikle bu dönüşümden sonra bazen birbirini yerine de kullanıyoruz, doğru da hakikaten, intelligence, akıl diye de çeviriyoruz, zeka diye de çeviriyoruz bazen ya da reason aynı şekilde ama ilginç bir şekilde bu çerçevede artık o eski çerçeveye ait ve oradaki anlamları taşıyan akıl, reason, rezon filan çok kullanılmamaya başlıyor. Bir insanın çevresinde uyum sağlamasını ya da bir canlının e, tanımlayan, o çevreye uyum süreci içerisinde biriktirdiği bütün yetkinliklerin toplamı olarak intelligence ya da zeka terimi kullanılmaya başlanıyor. Yani bu, burada sadece terimde basit bir değişiklik yok yani terimin kullanımı tabi değişiyor. Zeka dediğimizde artık hani ölümsüz insan ruhunun ölümsüz işlevi olarak akıl filan gibi bir şey demiyoruz. O akıl bakımlı denilen şeyler dahil olmak üzere her şey o işlevselci bakış açısında, o çevre uyum süreci içerisinde elde edilmiş bir takım yetkinliklerde filan demeye başlıyoruz. Dolayısıyla burada çok ciddi bir kayma ve dönüşüm oluyor. İkinci önemli dönüşüm, mantığın biçimselleştirilmesiyle ilgili yaşanıyor. Yani ben kendimi mesela daha önce bir kartezyen bir düşünce sorsam mesela nasıl ayrılıyor? Ya ben mesela hayvanlardan farklıyım. Niye farklıyım? Kardeşim ben mesela matematik yapabiliyorum. Yapsın da göreyim yani. Hani, hani bazen böyle şeyler vardır falan yerlerde falan atlara toplanma otlama yaptırlar falan. <gülüyor> Orada değişik numaralar falan vardı, onu kastetmiyorum. <gülüyor> Hakikaten sayılarla ilgili önermelerine sürmek, muhakeme yapmak, sonuçlar ya Ben yapabiliyorum bunu. Niye? Çünkü sayıyı idrak ediyorum. Sayı diye bir nesne var, bir küldi var ya da neyse. Ben onu idrak edebildiğim için matematik yapabiliyorum. Sen yapabiliyor musun makine ya da şey hayvan? Yapamıyorsun. Dolayısıyla aramızda işte fark var, iyi olur. Şimdi ne oluyor arada? Çok da bir uzun ve değişik bir hikayesi var bu işinde. Alman e, matematikçisi ve mantıkçısı Gottlob Frege diyor ki aritmetik önermeleri aslında analitik ve apriyoridir. Yani mantıksaldır. Aslında diyor sayılarla ilgili tüm doğru önermeler mantıksal bir dizge içerisinde ispat edilebilir olan önermelerdir. Şimdi bu söylediğin cümlenin ağır olduğunu farkındayım da. Çok kısaca da söyleyeceğim ne demek istediğimi. Mantıksal dizge denilen şey şöyle bir şey arkadaşlar. Formel dizge dediğimiz şey. Bir işaret dizgesi. Belli işaret dizgeleri bu sisteme ait oluyor. Ve bunların o dizgeye ait olup olmadığı efektif, etkili algoritmalarla sonlu sayıda adında belirlenebiliyor. Siz belli kurallar koyuyorsunuz. İşaretlerden işaretlere geçme kuralları. bunlar ispat kuralları, tümden tüm kuralları, tümden gelip kuralları filan diyoruz. Ben diyor frege aritmetiğin tüm doğru önermelerinin böyle bir işaret dizgesi içerisinde işaret dizilerinde, işaret dizileri kurallarla geçerek o işaret dizilerinin dizisinin son satırı olarak elde edilebileceğini size ispatlayabilir. Yani aritmetiğin mantığa indirgenmesi demek müdür? De. E bir dakika ya bir saniye bir sayı diye bir şey vardı metafiziksel bir şey ben idrak ediyordum ama matematik yapıyordum. Yok yok ona gerek yok. Bu da çok önemli. Değilmiş. Ya biz bir anda ...düşünsel olanın işaretlerin manipülasyonuna indirgenebilir bir şey olduğunu düşünmeye başlıyoruz. Hı? Hı. Kurt Gödel, şimdi ondan aynısına çok girmeyeceğim dediğim gibi... ...meşhur tamamlanamazlık teoremleri var onun bir. Ben yani aritmeti... E ...dizgesi içerisinde ispatlanamayan, yani hakkında karar vererek saptanamaz önermeler var mıdır sorusuyla artık uğraşmış. Frege'nin umudunun aksine böyle önermelerin olduğunu da ispatlamış. Gödel tamamlanması teoremleri o demek. Yapay zeka tartışmasında da çok önemli o yüzden. Bizi çok ilgilendiriyor. Bugün hala çünkü birileri aynı şekilde gödel teoremlerine gönderme yapıp... ...ya bak insanlar bunu bilebiliyor ama makineler ispatlayamıyor dedikleri bir şeyler var yani gödere göre. Ama... O bizi çok ilgilendirmiyor şu anda. Kurt Gödel o ispatını yaparken biçimsel bir dizgede hangi fonksiyonların temsil edilebileceğini bulmuş. Onlara da işte özcideli ya da recursive fonksiyonlar diyoruz. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bizim hesaplayabileceğimiz tüm fonksiyonlar insan olarak da ya da kurabileceğimiz türkli nesneler aslında belirli bir kümeye aitler. O kümede son sayıda kuralın Ard arda böyle uygulanmasıyla elde edilebiliyor. Bu çok enteresan bir şey. Yani bir bakıma ben bir şey hesap yapmak istediğim ya da bir nesne kurmak istediğimde değil, geçeceğim yollar sonlu bir temel fonksiyon seti ve sonlu sayıda adımda bunların kullanılmasıyla belirlenebiliyor. Bu çok mühim bir şey. Çünkü tam bu düşünüş biçimi işte Chomsky'nin meşhur dilbilim kuramına da ilham vermiş olan şey. Yani demek ki dil, öyle de düşünebilirsiniz ya da dilde kurmak istediğiniz herhangi bir şey de aslında sonlu sayıda kuralla ve sonlu sayıda adımla kurulabilir. Yani o dilin sonsuzluğu bu yineli fonksiyonların kümesi tarafından yakalanabilir gibi düşünmeye başlıyoruz. Yavaş yavaş. Tabi burada çok tartışılacak ayrıntılı başka şeyler var şimdi onlara gireceğim. İşte bizim meşhur adamımız Alan Twin de bu tartışmaların bir parçası. Kurt Gödel bu ispatlarını filan yaptığında işte Frege'den de tevarüz ettiği o biçimsel dizge, formal system kavramı var elinin altında. Herkes soruyor yine bu biçimsel dizge dediğimiz şey ne ya falan, nasıl bir şey bu acaba? Diyorlar ki işte aklın filan hiç müdahil olmadığı, gayet mekanik de bir şey filan ama şöyle böyle o ne abi filan dedildiğinde çok net bir fikir ortaya çıkmıyor. Turing tam o sıralarda şöyle bir problemle uğraşıyor. Aynı Gödel'in de Frege'nin de uğraştığı gibi bu hesap edilebilir fonksiyonların hepsini hesaplayabilen diyelim bir makine geliştirmeye çalışıyor. Bu nasıl bir makine? Çok kısaca bahsedeyim. Bir şerit düşünün arkadaşlar. Bölmeleri var. Kutu kutu kutu diye düşünün. İki yönde de sonsuzlatılabilir bir şerit bu. Diyebilirsiniz ki sonsuz şerit olur mu? Olması önemli değil de şöyle düşünebilirsiniz. Sonda birileri dursun, ihtiyaç duyduğu yeni bir tane kutu koysun. Ya yani istediği kadar uzatabiliyorsun. sonsuz yani Tamam mı? Bu kutuların içerisine bir ve sıfırlar yazılabilirsin Başka işarete de ihtiyacımız yok. Bir de onun üzerinde hareket eden bir tane makine olsun. Ya yani da bir robot olsun. Tam robot. Bu buraya gayet uyuyor. Siz bu robotun eline bir yönerge veriyorsunuz. O yönergede de şöyle komutlar var. Sağa git komutu var. Sona git komutu var. Olduğun yerde kal komutu var. Olduğun yerde kal, kalıyorsan biri sıfır yap, sıfırı bir yap gibi böyle komutlar var. Başka hiçbir şey yok. Sen bunu bu komut grubunu belli bir işte akış diyagramına dönüştürüp, flowchart'a dönüştür. dönüştürüp Belli şerit üzerindeki girdiler üzerinde çalışan ve o girdilerle ilgili yapacağı işlemleri bitirdikten sonra durabilen makinalar tasarlıyorsun. Yani şöyle düşünün: üç tane çizgi var, bir boşluk var, iki tane çizgi var diyelim. Bu üç çizginin en sol tarafında makina duruyor. Sen öyle bir alet veriyorsun ki bu ileri gidiyor, geri gidiyor, çiziyor, yazıyor vesaire. Sonra gidiyor. Aradaki o boşluğu silip beş tane çubuğu yan yana yazıp en sola gidip duruyor mesela. Öyle bir raçet veriyorsun makineye. Makine bunu yapıp durduğunda aslında 3'ü toplamış ve beşi bulmuş ve senin verdiğin o flow chart o akış diyagramı da aslında toplama fonksiyonu hesaplamış oluyor. Ve diyor ki Turing bu Turing makinası Gödel'in bahsettiği o öz yineli fonksiyonlar kümesinindeki bütün fonksiyonları hesaplar. Yani makinenin hesaplayabildiği fonksiyonla o biçimsel dizgide temsil edebilen fonksiyonların kümesi bir ve aynıdır. Bunu ispatlıyor. Ve dolayısıyla onlar aynı zamanda benim de kağıt kalemle hesaplayabileceği fonksiyonların seti o ne kadar hesaplayabiliyorsa sen de o kadar hesaplayabiliyorsun gibi bir sonuca varıyoruz. Gödel tuning makinalarını görünce ya işte biçimsel dizgide dediğim şey benim tam bu, tam bunu kastediyordum diyor. Anlaştık mı? Yani biz bir bakıma o sayılar ya da aritmetikle ilgili şeyleri, biçimsel dizgeleri indiriyoruz. O biçimsel dizge de aslında bir evrensel hesap makinesi olarak karşımıza çıkıyor. Sadece işaretlerin manipülasyonunu yaptığımız bir mekanizm olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ikisini bir araya getirin. O işlevselce bakış açısının yükselmesini ve mantığın biçimselleştirilmesini ve işte bu Turing makinesi ...dönüşmesini, o mantıkta yapılan operasyonların... ...işte bu bizim için... ...Decart'ın söylediğinden farklı bir olanak açıyor. Artık biz bir bakıma belki de acaba... ...insanın yapabildiği o muhakeme faaliyeti falan gibi şeyleri... ...yapabilen bir makinenin olduğunu... ...hani Decart'ın filafına ve söylediğinin aksine... ...düşünebilir miyiz diye düşünmeye başlıyoruz. Tam da bu noktada işte adamımız... ...işte bu Alan Turing... Bu geçenlerde filmi filan da çekildi bu. Imitation, Imitation Gang, yani bu meşhur Almanların enigma şifresini işte kıran o makineyi yapan adam bu. Maalesef, Ekşinsel olduğu için İngiltere'nin zulmüne uğramış bir iddiaya göre de intihar etmiş yani adamcağız. Sen yani adamcağız öyle ilaçlar vermişler ki öyle diyelim daha yeni bir adam, düşünemiyor hale gelmiş. Bir de makinelerin ulaşımını filan kesmişler falan, öyle enteresan bir durum var. Hatta şöyle bir hikaye de anlatırlar. Bu zehirlerle hep deneyler denemeler yapmayı da severmiş böyle. Rasputin falan gibi ondan sonra ee, baş ucunda zehirli bir elma bulunuyor. Zaten onu, onu ısırmış ve ölmüş. Şöyle diyorlar, annem intihar ettiğini düşünmesin diye yanlışlıkla hani bu deneyleri hep yapardı. Yaparken galiba öldü izlenim yaratmak için elmayı ısıtırak öldü diyorlar. Böyle enteresan bir hikayesi de var bu ışık. Hatta neydi o şeyin kurucusu olan? Epo, Epo'dan, Epo'dan, o sen o, sen o, neydi o? Sıçacak mıydı adam? Adama soruyorlar, diyorlar ki, ya siz elma bu elmamın Allah kahretsin ki değil diyor. Yani bizim onu düşünürken bu elmayı düşünerek yapmadık diyor. Keşke onu düşünerek diyor. Böyle enteresan bir hikayesi var bu elma hikayesi. Neyse. Bu adam işte demin ki bu Turing makinasında yapan, demin makinesinde çözen bu vatandaş kendisini de burada saygıyla anıyoruz yani bu tartışmalarda. Bir makale yazıyor ve bu makalesinde aslında ki açılışında da söylediği bir cümle bu diyor ki yani makineler düşünebilir mi gibi bir soruyla uğraşmaya gerek yok. Hani bu saçma bir bir şekilde formüle edilmiş bir soru. Ben diyor bunu bu şekilde ifade etmeyeceğim. Sorunun biçimini değiştireceğim. Diyeceğim ki Makineler, taklit oyununda başarılı olabilirler mi? Eğer bu soru, bu soru ele alınabilir ve tartışılabilir, geliştirilebilir bir soru bu bizim için diyor bir anlamda, yapay zeka tartışmaları için çıkış noktası teşkil edecektir. Şimdi, Imitation Game'de, yani filmi, filmde aslında tam yok o, adı geçiyor filan da şimdi, orijinal Imitation Game böyle de değil. Orjinalinde bir tane adam var, bir tane kadın var o bilgisayarın yerinde. Bu kişi, tabii bilgisayarla değil de o zaman ilk tasarlandığında şeyler var, bölmeler var. Kağıtlara yazı yazıp veriyor soru olarak. Onların cevabını da yazılı kağıt olarak alıyor. Oyundaki amaç şu, ilk orjinal halinde. Diyelim ki birisi kadın, birisi erkek. Erkek kendisinin kadın olduğuna... Kadın da kendisinin kadın olduğuna, soru soran sorgucuyu ikna etmeye çalışıyor, verdiği cevaplarda. Hı? Tabii siz de öyle sorular bulmaya çalışıyorsunuz ki, yani bu hani erkek vatandaş <gülüyor> bir şey söylesin de, hani erkek olmadığını anlayayım filan demeye çalışıyorsunuz. İşte belli bir süresi var, o süre içerisinde eğer yani bu soruyla cevapla bunu belir ya bu kutudaki ya da bu odadaki erkek, bu da kadın Doğru bilirseniz oyunu kazanıyorsunuz. Imitation gelin demek bu değil. Yani asıl taklit oyunu oynayan o aslında adam. Yiyelim kadın gibi kendini göstermeye çalışıyor. Turing bu oyunu alıyor. Diyor ki aynı oyunu diyor. Şimdi bilgisayar ve insan olarak düşünelim. İşte buradaki gibi. Biz kendisine soru soralım. Cevap olarak da işte neyse kağıt üzerinde ya da işte ne bileyim. Şimdi artık posta falan var. <gülüyor> postayla alalım. ...eğer belli bir süre içerisinde bu e, sorgucu, kimin bilgisayar, kimin insan olduğunu ayırt edemiyorsa... ...bakın bu çok önemli bizim şu anki tartışmamızda, yapay zeka tartışmamızda, biz diyor söz konusu ama kimine zeka atfetmek durumundayız. Yapay zekanın çıktığı nokta bu, yani yapay zeka tartışmamızın başladığı nokta bu. Yani, Niye atletmeyelim ki? Çünkü burada bakın arka planda işlevselcilikle ilgili bir bakış açısı var. Yani işlevselcilik neyi değiştiriyor aslında? <gülüyor> Değilim ki, bir şey, yani kendindelik gitti ya, ilişkiler üzerinden taşınıyor, bağlantılar üzerinden taşınıyor. Yani şöyle de diyebiliriz. Zeka illa yani biyolojik bir varlık ve onun sahip olduğu bir özellik falan olarak düşünülmemeli. Belli bir işleri yerine getirmek üzerinden düşünülmeli. Bu, bu bakış açısı burada tam olarak var. Tabi e, ilk başta insan ya olur mu filan diyor ama tabi birazdan onları da göreceğiz. Ama mesela şunu da düşünün. Benim mesela hakikaten hani diyelim bu anlamda bir makine olmalı. Nereden geliyor? Hiç kimsenin bir başkasının zihinde zaten nüfuzu falan filan da yok ki yani. İlk, ilk başta hani hayır can olamaz filan denilse bile biz de zaten bir başkasının zihin sahibi olup olmadığını davranışsal olarak bize sergilediği şeylerden biliyoruz. Çok farklı değil. Gerçekten öyle bir program yazsalar, siz de sorgulasanız ya nasılsın diyorsun, nasılsın diyor. Programlanmış o şey, hatta bazen yanlış yapıyor. Bazen konuyu değiştiriyor, yapabilir diyelim. Eğer gerçekten uğraşıyorsunuz diyelim, yani Turing'in, bu bu da bu, bir türlü, ya açını yakalayamıyorsunuz, ha ya bu makine filan, dedirtecek bir şey yakalayamıyorsunuz. Diyor ki, gerçekten bu testi geçebilen bir makine varsa, sen nasıl bir insana, ya bu da zekâ, bir zekâsı var yani filan diyorsanız, ona da zekâ affetmek durumundasınız diyor. Yapay zekâ tartışmanın çıktı işte nokta burası. Kendisi, bunu ifade ettiğim, 50'den bahsediyoruz. Ee, ...belli bir kapasiteye sahip bilgisayarlar, yani 2000 yılına kadar... E, ...bu Turing testini artık geçmeye başlayacağını öngörmüş. Yani demiş ki... ...hatta 100 yılın sonuna doğru birileri ya işte bu makina ...benim işte makine çok iyi düşünüyor falan dediğinde... kimsenin ne, ne saçmalıyorsun kardeşim? Descartes'i unuttun mu? Hani... Membride kalktı demişti. Bir şey demeyecek. Yani millet buna alışacak demiş. Tam öyle ol olmadığını da biliyoruz. Yani hatta bu konuda yapılmış böyle yarışmalar falan var. Ee, hani o belirli sürelerde o testi geçen hakikaten bir bilgisayar programı yapmak çok zor. Nedenlerinden biraz sonra tekrar bahsedeceğim. Bu hesap karmaşıklığı ile ilgili farklı nedenleri de var. Ama o proje orada başlıyor ve aslında bitmiyor. Ne kadar sıkıntı da yaşansa hala biz onunla uğraşmaya vesaire e, devam ediyoruz. Bu yapay zeka araştırmaları tartışmalarında tabi ilk başta çok umutlu insanlar hakikaten çok kısa bir sürede biz bu işi halledeceğiz filan diye düşünürken işler biraz hakikaten zora da giriyor, tam istenildiği gibi de gitmiyor. Fakat e, araştırma da sadece Turing'in bahsettiği türden o test üzerinden de yürümemeye de başlıyor. Yani çok farklı açılımlar olmaya başlıyor. Dolayısıyla Turing testi bu işi başlatıyor ama yapay zekacıların zaman içerisinde onunla ilişkileri ve tavırları farklılaşmaya başlıyor. Yani bazıları hakikaten diyorlar ki niye biz bu meseleyi, yapay zeka meselesini, konuşmayı taklite filan... Bu şovenist bir tavırdı falan diyenler var. Yani niye bununla uğraşacak? Zeka sahibi bundan mı ibaret? Yani çok farklı şeyler yapabiliriz. Birisi baktığında ne zeki makine falan diyebilir. La, konuşmayla ilgili ol, olmayabilir diyor. Yani araştırmanın yönü niye konuşma odaklı olsun diyenler ve bu yoldan ayrılıp kendi araştırmalarına devam edenler ve hala devam etmek zorunlar var. Ya da bazıları, niye bu için, bakalede hep dijital bilgisayar Turing makinesini düşünerek yani kendi makinesini düşünerek Turing makinesi esaslı gitmiş. Böyle olmak zorunda mı? İşin içine biyolojiyi kattığımız şu bu filan başka türlü makineler olsa filan gibi mesela öneriler getiren, bunları düşünenler filan var mesela. Ya da <gülüyor> tamamen yani bu testin bize ufuk sağlaması meselesi doğru değil. Biz tamamen plağı değiştirip çok başka bir şeyle uğraşmalıyız diyenler de var. Son bölümlere doğru bu konulara tekrar bir geri döneceğim. Bu Turing bu makalesinde bunların hepsinin üzerinden geçemeyebilir. Dokuzlar tane <gülüyor> itiraz sayıyor? Yani aynı diyor ki benim benim önerim bu. Bu soruyu makinalar düşürebilir sorusunu bu testle değiştirir bu Testi geçebilir mi? Değiştirdim. Ama büyük ihtimalle birileri yok arkadaş. Yani testi geçse de sen buna nasıl zinat ediyorsun? Whoop falan birileri diyebilir ya da nasıl insan gibi bu diyebilirsin. Hani bir ya de sen insan mısın diyebilirsin. İnanmıyorum <gülüyor> <Ya, burada> diyebilirim. <ya. gülüyor> Doğru mu? Başka bir anlamda mı yani. yani? Nasıl insan diyebilirsin falan? Bu. Bununla ilgili diyor, herhalde bu böyle itirazlar gelebilir diye hepsine de cevap yazıyor. Yani mesela teolojik itiraz dediğin gibi yani işte Tanrı ruh veriyorsun. Nasıl sen bir şeye böyle bir ruh affedersin falan gibi şeyler. Buna çok takılmıyor Türkler. <gülüyor> Kendisi de yazmışlar. Ben diyor bu işlere çok fazla şey yapmıyorum. Niye? Demin ki kuami meselesini de avantajına da çeviriyor. Yani niye diyor mesela bir filin beyninde bir takım değişiklikler yapılıyor ya da gerekiyorsa ya da yapmayıp mesela ona bir ruh mu ya da akıl veremeyeceğini sö söyleyelim ki diyor mesela. Aynı şeyi niye makine için olması falan? Yani hani bana bunu söylüyorsunuz da belki de hani hani şey deri göğüs direksiz tutalım lan ne ki yazar ruh verebilen yani. ne bileyim yani bu bir kanıtlama değildir kimisi lan filan bir şey söylüyoruz açıkçası kafayı konu dönmeye itirazı şey ama mazallah yani ne, ne diyorsun arkadaş makine düşünürse ne olur hayır hani bu şimdi tekillik meselesine geri döneceğiz bu terminatörler beni hatırlamaya çıkarma <gülüyor> yapma abi <gülüyor> bunlar niye oynuyorsunuz kardeşim iyi itiraz <gülüyor> Kahvayı mı yediniz Hani makine yap tamam, yeri süpürsün de niye benim gibi yaşasın ya? Tunik işte şey <gülüyor> bunu da tabii ciddiye alınıyor ya. Kardeşim hiç işte böyle itiraz buldu filan birisinden bir şey yapıyor. Matematikte itiraz bir şey, şey gödelle gödel teoremleri şöyle bir şey söylüyor. Ben insan olarak doğru ya da yanlış olduğunu yani bildiğim mesela doğru olduğunu biliyorum. Buna rağmen herhangi bir makinenin, işte herhangi bir biçimsel dizgenin sınırları içerisinde ispatı verilemeyecek, herhangi bir makinenin hesaplayamayacağı önermeler vardır, diyor Gödel <gülüyor> gönderde Bu ne demek? <gülüyor> ben biliyorum doğru olup olmadığını. Makine ancak ispatlarsa doğru, ispatlayamazsa yanlış diyor. Fakat ispatlayamayacağını gösteriyor. Demek ki ben ispatlamadan önce ve ispattan bağımsız biliyorum. Demek ki bakina çatlasa da patlasa da benim gibi olamaz gibi bir itiraz. Bu çok temel bir itiraz, çok ciddiye alıyorum bunu. Ama şey diyor, ama diyor bunlarla otur bunlar makul diyor, bunlarla oturup konuşulabilir. Yani en azından bu testin geliştirilmesi mevzuunda bunlarla konuşulabilir. Yani tamam bu, bunun niye böyle olduğu da ayrıca tartışılıyor falan diyor. Ki hakikaten o işin felsefi, metafizik arka plana da karışıktır yani. Bunu Neyse. İşte biri kanıtlaması adam birisi şey demiş ya kardeşim ne diyorsun işte resim yapsın da bir tane Nazım bir şiir yazsın <gülüyor> da görün bak <gülüyor> <gülüyor> neyse o da onları da şey yönüden eleştiriyor yani siz diyor çok tek bence solipsist bakıyorsunuz konuya ne biliyorsunuz diyor yani belki de onların da bilinci var hani belli bir noktadan sonra farklı ama sen farklı da bilsinler i̇şte neyse çok önemli yani buna da çok fazla şey çeşitli engellere bağlı kanıtlamalar dediği şey şu. Herkes şöyle bir şey, ah Descartes'in de çok benziyor. Abi bak şunu, şunu yapıyorsunuz ama Abi de bunu yapabiliyor bak yapamıyorum <gülüyor> Hep böyle bir bulmak şeyi. <gülüyor> diyor ki, bu da diyor araştırma projesine engelleyiz mi kardeşim? Yani oturalım uğraşalım yani. Ben de yani şu anda her şeyi yapan bir şey var demiyorum ama böyle bir itiraza takılıp da niye Yolumuza böyle şey yapıyor, tak koyuyorsunuz. İzin ver, şey. tabii. Yapabilir miyiz? Lady ismi? bu meşhur e, Babbage var. Hani iş hesap noktasını yapan. Onunla da birlikte çalışmış olan bir hanım. Onun itirazı da şu. Onun bir, ondan bir alıntı var. Bu tip literatürde çok ön plana çıkarlar. Bunlar diyor bu makina. Kardeşim biz ona ne yitlersek onu yapıyor. Yani algoritma dediğimiz şey. Verileri verirsin. Neyi yitlersen onu yap. Yani yeni bir şey yapamaz. Oysa insanla ilgili çok önemli bir özellik, şudur, bu. bunu da tartışıyor şey, e, Fakat orada özellikle söylediği şey şu, Birisi ama bana diyor, sizin yeni dediğiniz şeyin, insanlara daha önce öğretilmiş olan birtakım öncüllere gömülü olmadığını ispatlayabilme imkanınız var mı? Hani yeni yeni bu abi yoktu buldum filan, hani arşimetti ben <gülüyor> Yani belki de sen biliyordun da sonradan açığa çıktı, hani çok da belki farklı değil. Ne biliyorsunuz ben Gibisinde tartışılır. Sizinle sistemine gel, bu, bunlar dijital kompütürler bunlar, continuous çalışan insan bir sistem filan bu diyor ciddi bir eleştiri olabilir ama test açısından bir önemli. Yani testi yaptığınızda ne olacak ki yani cevapları verdikten sonra senin sistemin sürekli yok ki dijital ne anladım yani fark olmaz diyor. Çok önemli bizim transkaral açısından da arkadaşlar şöyle bir durum var insanlar sadece mantıksal yapılar, yani mantıksal dedüktif mantıksal yapılar olsalar bu makineler zaten bize beş basar. <gülüyor> çok güzel yapar. <gülüyor> Fakat insanlar öyle çıkarımlar yapabiliyorlar ki eksik bilgiyle belirsiz durumlarda vesaire yeni bilgi geldiğinde o kadar hızlı bir şekilde o bilgileri revize edebiliyorlar ki bunu formalize etmek çok zor. Yani bizim aslında yani belli bir durumu bulup, bak, abdiktif çıkarım yapıyorsam, geri çıkarım. Yani şu şöyle oldu, bunun nedeni şudur gibi bir şey düşünüyorsun mesela. Geçerli mi? Yok değil. Yeni bir bilgi geliyor mesela. Mesela ben bu böyle eğildi, herhalde diyorum senin ayağın değdi diyorum. Oradan bir son çıkarıyorum. Ayağa değdiği için oldu. Sonra adamın ayağının oraya değmediğini ve aslında deprem olduğunu öğrendiğimde ha, bundan olmuş diye hemen revze ediyorum kuralımda. Yani normalde işte mantıksal olarak geçerli olmayan, ama çok sık yaptığımız ve çok etkili bir şekilde yaptığımız çıkarımlar var. Onları formalize edemiyoruz. Bir türlü. İnsan bunları nasıl yapıyor? O geçişi, o zıplamayı nasıl yapıyor? Bu çok ciddi bir eleştiri. Çünkü projenin de en çok uğraştığı bugünlerde mevzu bunlarla ilgili. Yani pratik aklın, öyle söylüyor. Pratik aklın biçimselleştirilmesi yapay zeka tartışmalarını e, ilginç de kılıyor. Yani öğrenmediğimiz şeyler de öğreniyoruz. Çünkü bugüne kadar mantık diyecek dediklif şeylerle uğraştık. Şimdi çok farklı şeylerle bu bağlamda uğraşmak durumunda kalıyoruz. İnsan bunu nasıl yapıyorsa yapıyor dediğim gibi, biz onun mevcut bir mantıksal sisteme gömerek, bir makinası bağlamında yapmaya çalışırken sıkıntı yaşamaya başlıyoruz. Sonuncusunun çok önem telepati telepati ile ilgili ilk Yani bir bakıma bazı eleştirileri biraz hak vererek, bazı eleştirileri saçmalık olarak ya da bazıları tamamen geçersiz görerek, kendince çok kapsamlı bir Değerlendirme yapıyor. Oradaki mevzunun ne olduğu ile ilgili bir şeyden daha söyleyeceğim. Şimdi, güçlü yapay zeka tezi demin de aslında söyledim. Bu, yani uygun biçimde bir şey programlıyorsun ve o bilgisayarın doğal dili anlayabildiğini ya da zihinsel yetkinliklere sahip olduğunu iddia ediyorsun. Turik hakikaten bunu iddia ediyor. Zekası var diyebiliriz diyor. Yapay zekanın zayıf tezi ise farklı. O diyor ki bir şekilde yani, Simülasyon yapar. Yani benim yaptığımı simüle edecek bir şekilde bir işlev görür ama hani doğal dili anladığını, belli bir zihinsel kapasiteye sahip olduğunu ben yapay zeka iddia edemem. Ben asıl tartışma tabii ki güçleyip yapay zeka teziyle Bunu eleştiriyor insanlar. Yani sen bunu öne sürdün, işlevsel bir bakış açısından da o tip bir testi geçen makine zeka affetmemiz lazım ya da dili biliyor dedin. Pek biz bunu kabul etmiyoruz diyorlar. Felsefe tarihi boyunca aslında daha öncesinde de yani çok ilgili de değil sonrasında da bu tip tezleri eleştiriler gelmiş. Mesela Leibniz'in meşhur bir değirmen kanıtlaması var. Adam şey diyor deminki bu koalya meselesini tekrar hatırlayın. Adam diyor ki bir makineye diyor siz gittiniz. Makine dediği şey ona göre kompan, bileşik bir mekanizma diyelim. Ona zihin Ser bir özellik atlettiniz, zeka atlettiniz diyelim mesela. Adam diyor ki, biz o mekanizma yüksek ve değirmen kadar büyük olsa ve içinde gezsek algıyla ve düşünceyle ilgili hiçbir şey görmeyeceğiz. Hı? Sen bu koalyaç kanıtlaması çok benzer bir kanıtlama. Ya da Nebblok'un bloket denilen bir yaratık diyelim, ile ilgili bir kanıtlaması var. Orada da mevzu şöyle bir şey. Diyor ki, ya aslında diyor, madem mevzu konuşma üzerinden gidiyor diyelim, konuşmayla diyelim Aslında bir konuşmada öne sürülebilecek, yani belli bir sınırlı zaman içerisinde öne sürülebilecek cümleler ve buna verilebilecek cevaplar çok büyük bir de olsa aslında ucu bucağı belli aslında diyelim, hükümedir. Ve biz bununla ilgili, yani bilgisayar cüzeller falan bunu işte çok yapıyorlar öyle ağaçlar kurabiliriz ki bunu soruyorsan bu, bu seçim yapıyorsan şu falan gibi bütün konuşmayı aslında kayıt altına alabiliriz. Dolayısıyla diyelim ki bir makine var, bu insan görünümlü, hatta bir yaşam ömrü falan da var. Buna sorulabilecek ya da söylenebilecek olan her şey ve ona verilebilecek her cevabı biz kaydettik. Acayip bir hafıza falan da gerektirse diyelim bunu yaptık. Yani mevzu çünkü mantıksal imkanla ilgili fiziksel olarak yapabiliriz ayrı bir tartışma konusu, fiziksel olarak yapamayacağımızı da düşünüyoruz. Da ayrı bir konu. Yani o tip bir hafıza acayip bir hafıza yapıyor. Ama dert o değil. Mantıksal olarak böyle bir şey olabileceği düşünülebilir mi? Dirk yani Blok diyor ki evet düşünülebilir. Öyleyse böyle bir yapı, böyle bir kayıt kurumu aslında. Başka hiçbir şey değil o. Biz buna zeka affeder miydik? Diyor ki ayretmezdik. Öyleyse hani Turing testinin yeterli bir koşul sağladığı zeka için söylenemez Ha? Ama dediğim gibi o özellikle şey kısmı çok önemli. Fiziksel olarak yapamama kısmı da çok önemli. Yani mantıksal olarak olur mu olur diyorsun da yani bütün bu opsiyonları ciddi bir şekilde dikkate alan bir küme yani hani, o kadar büyük oluyor ki onun üzeri bilmem kaç unuttum filan yani bazı tartışmalarda var. Öyle bir havza mafıza, evrene sığınmıyor, öyle düşünün, o, o kadar büyük bir şeyden bahsediyor. O yüzden tartıştık. Özellikle duydunuz mu bilmiyorum, en çok lafı geçen bu bağlamda tartışma Çin Odası kanıtlaması. John Searle'ın Çin Odası kanıtlaması. O da şöyle bir şey söylüyor, bir adam var, bir odanın içerisinde, elinde kataloglar, kutular, nutular var, karakterler oldu, farklı versiyonları var bunun. Birisi ve bu adam Çince bilmiyor, görevli diyelim ona ya da o kişi kimse kutudaki birisi ona Çince karakterler veriyor. Onun elinde bir de yönerge var. İşte bu, bu karakteri görürsen şuraya git, şunu, şunu görürsen buraya git, şuna şunu birleştir, filan diye böyle bir sen takti kapeten bir şey var. E, prosedür var elinde. O bunu buluyor. Belli karakterleri seçiyor ya da yazıyor neyse. Öbür şeyden veriyor. Tabii deney, düşünce deneyi öyle ki verilen şeyler anlamlı Çince sorular hakikaten de o algoritmada öyle hazırlanmış, o direktifler öyle de sunulmuş ki o kapıdan çıkan, öbür kutudan çıkanlar e, da onların anlamlı cevapları. Diyelim neden böyle bir durum olsun diyor donsor. Biz bu görevlinin Çince bildiğini söyler miyiz? İşte burada bakın e, birazdan tekrar geleceğim sentaktik söz dizimsel bir işlem yürüyor. Gramer olarak bir şey giriyor. Doğru İşleniyor, Gramer olarak doğru bir şey çıkıyor. Tamamen sentaks düzeyinde. Bütün bu süreç içerisinde bunu yapan o görevli bir şey anlıyor mu? Semantik anlamda idrak ediyor mu? Şöyle iddia hayır. Öyleyse nasıl bu görevliye Çince biliyor dersiniz? Diyor. Hı? Evet. Şimdi Buna verilen bazı cevaplar var. Yani bunları da birkaç tanesini e, aslında çok kısaca söyleyebilirim. Mesela birileri demişler ki John Söhr'e, ''Ya ağabeyim sen görevli bilmiyor diyorsun ama görevli, Artık kataloglar, artık kutunun tamamı hepsini biliyor.'' deriz bir <gülüyor> Çok idna edici değil yani. Söhr'ün haklı olduğu bir taraf var. ''Ya kardeşim ne olacak? Yani sen taktik bir yapının hafıza birimi olsan ne olacak? Birimi olmasa ne olacak? Gene bir şey anlamıyor ki.'' diyor. Ya da sana zihin cevabı var. Yani sen orada görevliye atfediyorsun bunu ama hani süperminius teorileri var. Ne demek bu? Belli bir yapının üzerinde belli bir zihinsel özellik yükseliyor gibi. Yani burada aslında o yapının unsurlarına dil biliyor diyemeyiz. Ama dil bilme olayı o yapının üzerinde yükseliyor. Yani sanal bir şey olarak var diyebiliriz diyenler var. Gene çok ikna Çünkü bizi dualizme tekrar geri döndürüyor. Yani Turing'in de isteyebileceği bir şey değil. Robot cevabı şey... Ya bu, bu yapı eğer sensörleri olan, oradaki işaretlerle sensörleriyle edindiği verileri de ilişkilendirebilen bir robotun kafasına yerleştirilse işte, ah, hani sentaks al sonra da semantik falan gibi, <gülüyor> nesneyi de ona bağlıyorsun falan o zaman o robota biliyor desek mesela olmaz mı diye. Diyor ki Sör, yani Sör'ün burada yine diyorum ya Descartes tarafı sağlam yani o kadar kolay değil haklaması. Diyor adam ya en nihayetinde senin o sensör mensör dediğin şey de bir sıfır bir yığını verecek yani vatandaşın eline. Yani depolanmış bir şey. Bütün bunlar elinde diye ya da onlarla bir şeyler sentaktik olarak ilişkilendiriyor diye bir şey anlıyor mu olacak? Robo? Daha hiçbir şey anlıyor olmayacak. Ya da makine şey o kutuyu ya da odayı beyin gibi işleyen bir şeye çevirsek. Yani nöral bir şeye çevirsek, böyle bir networkler falan olsa, cevap aynı, ee, Söğerd'ın cevabı aynı. Birileri ya de aynı demi söylediğim şeyi tekrar diyeceğim. Kardeşim biz ama başkaları böyle tepkiler verince ona dil biliyor diyoruz diyor. söyle diyor ki kime dil biliyor dediğimiz değil, dil biliyor derken ona neyi atfettiğimiz önemli. Sen biliyor derken ona bir şey anlıyor diyorsun, atfediyorsun ama buna bir şey anlıyor atfeder misin, atmazsın diyor filan gibi. Sezgi cevabı da şu yani sezgisel olarak aslında dil biliyor mu bilmiyor mu konusundaki sezgilerimiz o odanın bizi yanıltıyor falan filan diyebiliyorlar. Çok önemli değil ama dediğim gibi asıl mevzu işte bu ayrımdan geliyor. Demin ki o ilgili verdiğim o dualizm mevzu hala bir hayal ettiği orada ve çözmesi çok zor bir şekilde duruyor. Şimdi şeye gelelim süremiz nasıl gidiyor bu arada? İyi fena değilsin. Bir saati geçeceğini söylemiştim zaten. Değil mi? Şimdi demin arkadaşımız da bahsetti e, bazı dönüşümlerden. Şimdi burada iki mevzu çok önemli. O sekizinci itirazla ilgili. İşte bu sadiye dayalı akıl yürütmenin biçimselleştirilmesi konusu var. Şimdi arkadaşlar, sorun şu tekrar onu. Ben mantıkçıyım. Benin asıl işim bu değil. Ben ma mantıkçıyım. Şimdi mantıkçı olarak konuşmayı da daha rahat isteyeceğim. Yani siz hiçbir şey anlamayacaksınız. Böyle. <gülüyor> şimdi. Ama yok o kadar da değil. Ya biz mantıkta asıl neyle uğraşırız? Anlam bilimsel içermeye ya da bizim bilimsel içermi yani sentaktik ve semantik konsekvens bandisi entehrimut bandisiyle uğraşırız. Yani öncüllerden bu sona çıkıyormuş. Yani en temelde işimiz budur yani Tamam mı? Onunla uğraşırız. Normalde diyelim ki öncüllerin oldu ya da belli bilgilerin cümlelere dönüştürüldüğü yani öyle düşünün öncülleri bir küme olsun. Gama kümesi diyelim buna. O gama kümesi eğer biz mantıksal olarak tespit ettiysek ki bir S sonucunu diyelim semantik olarak ya da sentaktik olarak içeriyor, Siz bu gama kümesine ne katarsanız katın. İstiyorsanız gama kümesiyle tutarlı bir şey katın. istiyorsanız tutarsız bir şey katın. O kümenin ona superset diyoruz. Üst kümesi gamanın genişlemiş, tombullaşmış hal diye düşünün. Gene o S semantik ve sentaktik olarak içermeye devam eder. Yani mantık böyle bir şey. Bu mantığın bu özelliğine işte monotonicity deniyor. Mantıklar monoton yani. Mantık dediğimce monoton bir şey. Ama demin size anlattım. İnsanlar pratik akıllarını kullanırken yaptıkları çıkarımları sürekli revize ediyorlar ve mevcut bir bilgi birikimine yeni bir bilgi geldiğinde daha önce S dedikleri şey S değildir Ama bu sayede hayatta kalıyorlar. Bu sayede işlerini görüyorlar. Her şey böyle yürüyor yani. He? Ama işte monoton olmayan mantıkları geliştirmek çok zor bir şey. Yani formalize etmek. Bu Turing makinesi versiyonunu elde etmek falan. Çok zor bir şey. Ve bütün o işte öğrenen makineler yapmak. O deep structure'lar ve onunla ilgili. Monoton olmayan mantık geliştirme problemi ilgili. Bir başka açıdan da şöyle bir şey. Buna da ileride döneceğim. Belki biz hiçbir zaman Tam olarak insanı takip eden bir şey yapamayacağız ama gene her zamanki gibi Ali'yi atıp beni vuruyoruz. Bu konuda çok ilerlemede ettik. Yani bir sürü şey yaptık yani. Yapılıyor şu an. İyi ki de yapılıyor yani. Ama onu alıyorsun başka bir yerde kullanıyorsun. Ayrı bir hikaye. Ama yapması ve nihayetlendirmesi kolay değil. İkinci çok önemli konu. Şimdi daha önce size bahsettiğim bu e, Turing makinasıydı, algoritmaydı bunlar hakikaten computation. Hesap kuramı ile ilgili, algoritma kuramı ile ilgili şeyler. Bir de kompleksite teori var. Karmaşıklık kuramı var. Nedir o? Değil ki ben bir bilgisayarında belli bir hesap yapacağım. Bana bir problem verdiniz ya da onu çözeceğim. O problemin de belli bir parametresi var. Şimdi en tane değişken var, en tane doğruluk değeri var. Bilmem ne Benim o en parametresine bağlı olarak kaç adım işlem yaparak problemi çözeceğime zaman karmaşıklığı deniyor. Time kompleksite yani normal bir problemi çözmek bile bugünkü en gelişmiş bilgisayarların çok büyük zamanını almaya başlıyor. Hı? Yani şöyle de düşünebilirsiniz. Tek değişkenli ya da tek taneli böyle fiziksel bir yapı düşünün. Onun mesela şimdiki momentumu şu, şu, şu sonraki nefes, onu hesaplamayı biliyoruz. İstatistikî kuramlarımız sayesinde sonsuza yakınsayan parçacıklı sistemlerinde problemleri çözüyoruz. Ama ikisinin arasında hani n'nin 30, 40, 50, 80 gibi böyle değişken olduğu durumlardaki problemleri çözmekte algımızı ders yapacağız. Çünkü onlara makul bir sürede cevap verecek algoritmalar geliştirmiyoruz. Acaba bu tip problemleri polinom zamanda çözebilecek algoritmalar var mıdır sorusu hani bu milenyum soruları var ya 1 milyon dolarlık bir soru mesela bunu çözen 1 milyon dolar veriyor 1 milyon dolar değil yani onu çöze zaten adam yani. 1 milyon dolar değil yani. yani kimse de çözemiyor o kadar zor bir problemden bahsediyor belki de çözülemeyecek hakikaten bu şu anlama geliyor bizim mevcut bilgisayar teknolojimizle işte insan zihninin beyninin nasıl dersek artık onu çok hızlı bir şekilde çözebildiği bu az değişkenli ama karmaşık problemleri makinalara çözdürmek neredeyse imkansız. Yani bu iki problem birbirle dolayısıyla alakalı. Yani kısıtlı bilgi, onun revize edildiği durumlar falan onu çözmek çok zor. Onları da karmaşıklık açısından, uzay ve zaman karmaşıklığı açısından çözmek için Uzay karmaşıklığı da şey, bunu yaparken ne kadar hafıza kullanıyorsunuz? Yani problemi çözerken. Çünkü bir yerleri bir şeyleri çözerken bir yerleri bir şey kaydırıyorsunuz, siliyorsunuz çok falan. O kullandığınız hafıza Dediğim gibi en insanın çok kolay yapabildiği ama hani biz yaparken kolayalar ama makine yaptırmak istediğinizde o kadar karmaşık bir hale gelebiliyor ki mevcut makinalarla bunu yapamıyoruz. Yani Dolayısıyla biz hem pratik akıl yürütmelerin mantığını çözmeye uğraşıyoruz şu anda hem de hesap karmaşıklığı problemlerini çözmeye uğraşıyoruz ki arzu edildiği gibi hani insansı ve ...makul sürede Turing testini geçebilecek bilgisayarlar yapabilir. Çok kısaca burada... ...Mark Meşhur yakın zamanda rahmetli oldu. Bu da bu alanın önemli kurucularından bir tanesi. Bu adam işte özellikle bu 59 tarihli bu makalesiyle... ...o tartışmaları da açan adam. Yani bu sağduyuya dayalı akıl yürütme problemleri... ...kendisinin saydığı problemler bunlar. Biz diyor... İşte sadece konuşulmanız falan değil bu tip problemlerin çözümüne odaklanırsak yapay zekada ilerleme sağlarız falan filan diyor. Tabii bunun sürü sepet alt alanı çıktı sonra işte yani. Çünkü işte yalnız Descartes'in ne kadar önemli bir şey söylediğinde o anlıkta tekrar hatırlayın. Descartes tam da böyle bir şey söylüyor. Akıl öyle bir alet diyor. Öyle farklı durumlarda ve hatta öyle işte onu da ekleyebiliriz. Sınırlı bilgi ya da belirsizlik durumlarında bile o kadar etkili işler yapabiliyor ki sen bunu bir makineye yaptırsan bile başka bir durumda o makine o işi yaptıramıyorsun. Hala yaptıramıyoruz. Bakın. Hala yaptıramıyoruz. Ama uğraşıyoruz. Yani şu anda uğraşmaya devam ediyoruz. Bir de burada ileriki toplantı. Kulağınızda kaznesiyor. Burada ailesine girmeyeceğim. Evet. ...çok merkezi bir problem var. Bu problem sağdu yukarı... ...çerçeve frame problem denilen bir problem. Ve işte sağ yukarı eğlensizlik denilen bir yasa var. Onu da şöyle söyleyeyim size. Neden işte karmaşık problemleri de başımıza çıkıyor? Ben diyelim ki bir... ...failim... ...ve bir eylemde bulundum. O eylemde bulunduktan sonra... ...ortaya çıkan duruma göre... ...belli bilgilerimi revize ediyor. Yani şunu şuraya alıp koyduktan sonra şeyler değişti. Onu güncelliyorum. İnsan bunu çok hızlı ve çok çabuk bu şekilde yapabiliyor. Özellikle bunu yapabilmesinin nedeni... ...bu yaptığı değişiklikle ilgili... ...konular neler, ilgili olmayan konular neleri... ...çok hızlı ayırt edebiliyor. Yani gidip her türlü bilgisini tekrar bunu buraya koyduktan sonra... ...insan kontrol etmiyor. ...sadece elim ne kadar uzansa bir daha uzanırımı kaydediyor, onu bırakıyor hemen orada. Ama bilgisayar öyle değil. Yani gittim mesela diyelim ki bilgisayar robota dedim ki... ...git kardeşim şuradan efendim bana bir çay kap <gülüyor> Bir bardak kap gel şu gitti o da bardağı kaptı filan. Şimdi bardağı aldıktan sonra geri dönecek o bilgisayar. Bu yaptığı eylemin sonuçlarına göre neler değişti? Bir dahaki eylemin de neyi baz alacak? Onu kontrol edecek. Şimdi bilgisayar, oğlum bak sadece bardak al. Bununla ilgili şeylere bak diyemiyorsun. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela bardağın içinde kaşık varsa tabii ki onun artık orada olmadığını ve bardağın içinde olduğunu güncellemek durumunda da vatandaş onda kalmıyor ki. Bardağın bilmem neyle mesafesini de kontrol ediyor. Açısını da kontrol ediyor. Dolaptaki o boşluğun. Yani ...mevcut mantığı kullanarak simüle etmek istediğinizde mevzuyu o kadar çok işlemi yapmak zorunda kalıyor ki... ...dağılıp kalıyor. Ya bir bardak istedik Allah çıksa almasın diye. Şeyi diyeyim, serser bir çocuğa senin getirildi filan dedirtiyor yani insanı. İşte bu şu anda işte monoton olmayan mantıkların geliştirilmesi ve bu meselesi meselesinin... ...ney bir sorunla ilgili gerçekten değildir ne ilgilidir... Formalize edilmesi yapay zeka en önemli mevzu. Bunu bunu çözmeye çalışıyoruz. İlerde, dedim ki, bu teknik konuları konuşan birileri gelirse sorun. Ayanoğlu, böyle demiştim, çerçeve <gülüyor> neymiş? Ne akamadasınız bakayım? Ne bilsinler? Sorun, belki iyi bir şeyler olmuştur, ben de Şimdi konuya son iki aşamamıza geldik. Bir de gemi çekilip, ya ne oluyor, biz ne yapmaya çalışıyoruz, hani biraz da olmuyor da gibi filan, hani ne, ne, yani sanki Boşan bir kürek çekiyoruz, ne yapıyoruz gibi bir şüphe oluşuyor. Biraz daha geniş bir açıdan bakmak istiyorum. Belki biliyorsunuzdur, dönüyorsunuzdur, yani çok yaygın bizim bir bilimsel yöntem anlayışımız var bugün. Eskiden çocuklara endiktif yöntem filan diye bir şey öğretiyordu ama onların hikaye olduğunu zaten biliyoruz. Bugün bilim, bilim adamı, bilim yapıyorum derken aslında ne yapıyor? Varsayımsal, tümden gelimsel yöntemi, hipotetik o didaktik yöntemi kullanıyor. Yani bir varsayım geliştiriyor ya da bir kuram geliştiriyor diye düşünün. Tümden gelimle, yani akıl yürütmeni dedi ki akıl ondan bir gözlem önermesi türetiyor Bu gözlem önermesine gidiyor bakıyor ya acaba uyuyor mu falan diye. Uyuyorsa testi geçiyor, doğrulanıyor demiyoruz zaten korobel oluyor, testi geçiyor. Yolla devam ediyor bir iltifat. Genel ilişki mi bu? özellikle bu yöntemde belirleyici olan iki tane bağlam var. Context of Discovery ve Context of Justification. Keşif ve gerçeklenme bağlamları. Eskiden mesela Aristoteles'ci bilim felsefesiyle uğraşıyorsaydık bir şeye ne zaman biz bilimsel deriz diye filan Aristoteles sorsaydık o diyecek ki bize abiciğim tabii çıkarım geçerli olacaktır da asıl öncülerin statüsü önemli diyecektir. Mesela ikinci de öyle diyordu bize. Yani öncülün ne olduğu, öncülün hesabını verme önemli bana. O kesin olacak ki bilim olsun falan. Burhan Apo i̇şte apodeiksiz anca Şimdi öyle düşünmüyoruz. Diyoruz ki, abicim nereden kuralı bulduysan, sen buldun. Rüyanda mı gördün, ilhamı mı geldi, matematik hocandan dinledin de ya ablanda bu olabilir mi Dedim. Bilmiyorum yani, içimce çaktıklar. Hiçbir önemi yok. Senin yaptığın iş, bilimsel yapan şey ne? Gerçeklenme bağlı. Yani kalkıp bir bakarız hakikaten deneye söylediğin şeyi nereden bulduysan, bulduğun işe yarıyorsa bilimsel kural olarak bulmaz. Ne olacak ki? Diyoruz. Fren burada ilgilendiren şey şu. Söz konusu bu. Keşif bağlamının bir bağlama var. Yani senin neyi nasıl bulduğun beni ilgilendirmiyor da, nerede neyi aradığını çok ilgilendiriyor. Yani akademik açıdan üniversitenin yapılanması açısından çok iyi. Yani çünkü ben neye fon vereceğim? Ne? Yani Bora yani, yani, Hocam. <gülüyor> <gülüyor> bu bilin bir şey. Şimdi bu bağlam nedir dediğimizde burada size enteresan bir şey anlatacağım. Şimdi gene Kant ilgili bir şey anlatacağım. Ya Okan çok enteresan hakikaten bir adam bu. Methodistler düşüncenin çanını oturtmuş ve bilimsel hani bilgiyi, bilimsel düşünceyi öne çıkarmış. Ve bunu yaparken de bazı şeyleri demiş biz bilemeyiz yani insan bazı şeyleri bi bilemez. Yani mesela neyi? Efendim işte her şey tezahür ediyor uzay zamanda bir de bunların kendinde olduğu bir hali var diyelim. Kendinde olduğu haliyle şeyleri bilemez. Tanrı var mı yok mu filan bilemezsiniz gibi. Ya da evrenin geneliyle ilgili bazı nihai zorunlu var falan varamaz. Yani başı var mı, sonu var mı, içi var mı ya. Bunlar aşar yani. Organizma nasıl bir şeydir? Yani mekani aşan tarafını çözemez. Yani. Orada bir sınırı vardır. Onu, onu, onu geçemez. Yargıdan bağımsız mesela değil var mıdır gibi bir şey sorulduğunda Kant'a sorsanız hayır olamaz der. Bu anlamda aslında bizim et şu anda... Baya baya konuştuğumuzda işte Chomsky'nin de uğraşıyor dediğim vesaire şekliyle, dil bilimi bir bilim olarak, hani böyle aynı mekanik gibi, fizik yaptığımız gibi insan Kant'a göre yapamaz. Tarih fikrinin kurucusu Kant, Bora Hoca benden çok daha iyi bilir. O ikinci kritikten filan hareketle geliştirdiği fikirler vardır. Özgür bilim olarak benim eylemimiz, sonuçların ortaya çıktığı mekan tarihdir. Tarih vardır ama tarihin bilimi Kant'a göre yapılamadır. Kant yani bunlar böyle koymuş bu sınırları gitmiş öyle düşünün. Bir sürü sınır var abicim. Bilebilirsin ama bu sınırlar içinde olduğu için seninki bilimsel burayı geçmek istiyorsan zor. Yani orada bilimsel bir falan yok. He? Tam da bu bağlamda aslında çok ilginç bir şey yani bu arkadaşlar. Son, yani 20. yüzyılda 21. yüzyılda bilimsel faaliyetlerin keşif bağlamının bağlamını Kant'ın ifade ettiği bu sınırlar aşılmaya çalışılması oluşturuyor. Yani bu şu şey demek yani mesela ya tarihin bilimi yapılmaz. E Hegel'den filan başlayarak ve bütün o karşılaştırmalı politika, bilmem ne kuranların hepsinin derdi abi kim nasıl demokratikleşti, kim hangi tarihsel süreçten geçti, kim nerede? Tarihin sonucu şimdi bir geliyor, sonra bir geliyor? Bununla, bununla uğraşmak. Biliyor biliyor muyuz aslında bir şeydir tek. Tek de bilmiyoruz ama onu hedefliyoruz yani onu bilmeye çalışıyoruz ya bir dakika organizma abi bizim asıl amacımız nedir amacımız canlı dışı ortamda canlı üretmek canlının hakikaten bilimini yapmak ya yapabiliyor musunuz? yapabilebiliriz ama <gülüyor> Hayır, deniyoruz ya arkadaşım nasıl yani öyle işte ya dil dışı ortamda işte insan dışı ortamda dil olur mu? Olur diye düşünüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> ya nasıl olacakmış? Olsun. Yani biz öyle değil, bilim yapacağız ki işte Bütün o projenin adı olacak. Üretici bir amel. İnsan dışı ortamda dili üretmeye çalışıyor. Yapay zekanın arkasındaki fikirlerden bir tanesi o. Ha peki? Niye? Vallahi bilmiyorum. Burada bir psikopatoloji de olabilir. Ama şöyle bir şey de var. Ya yüksek bir hedef gelir. olmayacak bir şey de belirliyorsun ama onu yapmaya çalışırken öyle şeyler buluyorsun ki acayip teknolojiler çıkıyor. <gülüyor> ya yani kapitalizmin çok işine geliyor. Yani nalı mıhın öyle bir şekilde denk geliyor ki ya kardeşim yani bu yoldan gidersek biz hakikaten yap, böyle bir yapay zeka falan mı yapacağız? <gülüyor> Abi boş bir yolu ya bak. ben öyle bir algoritma geliştirdim bilmem ne. Tamam <gülüyor> mı? <gülüyor> onu alıyor. Yani çeviri programı yapıyorsun. Ya mesela Bilgisayar bilimcinin çocuklara mesela lisansın son sınıfında tezler verilir. Bunların birçok kısmı parsing ile işte gramerle, muramerle ilgili. Çok büyük bir projenin küçük bir parçasıdır aslında. Sen de onun bir parçasıdır şey var. Oradan ürettiğin teknolojik bir işe yarar çok. Unatabiliyor Bak Ben bunun çok ilginç bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani bütün bu hikayenin arkasında da bence yani bilim felsefesi perspektifinden böyle bir şey var. Yani bu araştırma çerçevesiyle bir proje böyle bir bağlama oturuyor. Yani birileri de gayet bilimsel olarak biz yapay zekaya yolaşacağız. Böyle bir şey demiyor Ama şey orada hani bu vizyon gibi yani bu John Fitzgerald Kennedy demiş ya 60'ların başında vizyon vermiş o Biz demiş 10 yıl içerisinde Ay'a adam gönderebilen, tabi gönderip orada bıraksam anlamı yok. Sağlıklı bir şekilde de geri getirebilen bir ülke olacağız. Siz de öyle bir vizyon sahip ülkenin vatandaşı olacaksınız. Bir gün Ayağı adam gönderme e, ekibiyle basın toplantı yapıyor. Diyorlar ki, ya çok zorlanıyorsunuz, çok sıkıntı çekiyorsunuz, bir sürü aksilik çıkıyor. Nasıl dayanıyorsunuz diyorlar ekibin psikoloğuna. Psikolog diyor ki evet diyor, çok zorlanıyoruz ama diyor, bir avantajımız var diyor. Niye diyorlar, valla bulutsuz gecelerde ayı görebiliyoruz diyor. <gülüyor> yani gideceğimiz diğer yer görüyoruz, yani gidemesek de dayanıyoruz abi. Algoritma geliştiriyoruz, esiyoruz, üfliyoruz, bir sürü bir şey yapıyoruz. İyi oluyor yani. Olabilir mi? Ya. Belki de olabilirim ya. yani onun da kimse bilmez. Ama bizim motive ediyor. Son konuma geliyorum. Yoruldunuz mu? İyi gidiyoruz. Şimdi tekillik ne? Singularity dediğim gibi. Şimdi... Tekillik... Bir kuramın... En enteresan konu da bu tekrar. Reklam yapmıştım ya bak. Geldik yani çıkalım. Yani çeşitli bir ay gelmiş varsa beklesin yani, bu kaçmasın. <gülüyor> asıl, asıl fantastik tarafı bununla Bir kuramın genel yapısı içerisinde açıklanamayan vaka veya durumlara tekillik adı edelim. Singular demek öyle demek. Yani genel kurallara ve kanunlara uymuyor anlıyor. Mesela Matematikte örnek veriyorum. Bazı eğriler vardır böyle kendisini keser. İşte türev kuramı açısından o noktada türev tanımlı değil. O singular bir noktadır. İşte Singularity teşkil eder. Genel kuralı orada sağdan yaklaşıyorsun olmuyor, soldan yaklaşıyorsun. Nerede iyiyiz şey olmuyor. Orada türev yok. Ya bir dakika ya hani bütün eğrilerin her noktası sürekli eğrilerin tanımlıydı filan türev. Yok burada bir singular var. O açıklanamayan bir şey. O, o farklı. Genel kuralı aşıyor. Ya da mesela fizikte kara delikler. Öyle bir çekim gücüne sahipler ki işte onlar fotonlar falan da kurt. O yüzden adı kara delik ve belli bir mesafeye kadar ona, ona event olay ufku deniyor. O fotonlar kurta geliyorlar, düşüyorlar hızlanarak şeyin içerisinde, kara deliğin Genel görelilik kuramı, yani evrenin her yerinde geçerli olduğu düşündüğümüz o 10 12 tane denklem var ya, özel görelilik kuramına dayanıyor. Özel görelilik kuramında ışık hızının sabit olması fikrine dayanıyor. Ama event içerisinde ışık hızı sabit değil. Öyle olunca, kara deliğin, olay okulunun içerisi genel görelilik kuramına tabi değil, bir tekillik oluştu. Anlıyor musunuz? Genel kuram oraya uygulayamıyorsun yani, bitti gitti. Orası farklı bir alan. Yani şey, belirsiz. Şimdi, tam bundan hareketle, birileri birazdan onu da söyleyeceğim, tarihin akışında da böyle bir tekillik olabileceğini düşünüyorlar. Yani, ...öyle bir nokta gelebilir ki insanlık tarihinde, biz hani kendimizi en yüksek tür, eşrefi mahlukat falan filan eski, görüyoruz ya... ...varsayalım ki bizim tarihimizde öyle bir nokta geldi ki biz bizim bilincimizden daha üstün, hakikaten. Daha farklı bir zekaya sahip, bir şeyle karşı karşıya geldik. Ondan sonra olup bitecekler, öyle düşünün... Tarihsel bir tekillik oluşturuyor. Yani tarih, bilimi içerisinde her ne olduysa biz zaten insan olarak anlıyoruz ve anlamlandırabiliyoruz. Ama öyle bir bilinç açısından onunla bizim ilişkiniz, bizimle karaböceye ilişkin bir şey. Yani karaböcek ne bilsin burada ne oluyor ne bitiyor, nereye gidiyor burası. Anlatabiliyor muyum? O anlamda. tarihsel tekillik diye bir şey var. Şimdi bunun farklı versiyonları da var. Bak Boran hocam Nietzsche'nin üst insanı da böyle bir tekillik ...durumu arz ediyor. Çünkü onun bakışı... Hiç hep çok zorlanır onu anlatmakta da. <gülüyor> Çünkü o şeydir ya... ...sen kendi bilgilerini nasıl anlayacaksın vatanda yüz yani? <gülüyor> <gülüyor> bir şekilde... Ya da e, mesela şeyler var ya arkadaşlar... ...bu çok... yani... ...şimdi söyledi ki işte... ...ya yani mesela X-Men'ler var yani... Filmler, ...çocuklar bayılıyor bayılıyor, benim oğlan da bayılıyor. Değil? Bu X-Men'ler biyolojik anlamda evrimde bir üst aşama var. Yani geçmiş senden çok farklı şeylere sahip bir mutasyona uğramış seni geçmiş yani daha üst bir yeteneğe sahip mesaj sen artık onların tarihinde aşılan bir parçasın ondan sonra ne olacak da tehlike zaten ilginç olan şey de şu tehlikelik mevzununda <gülüyor> ne olup ne biteceği, tehlikelik açısından düşünülebilir ya da bilimi bilimi yapılabilir olmadığı için bununla edebiyatçılar, senaristler filan uğraşıyor? yani bugün her sene Hollywood bir sürü film ve dizi yapıyor Bu singularity mevzuluyla tekillik mevzuluyla. Ha Başka mesela bir tekillik versiyonu felsin. Uzaylılar mesela. Uzaylı bir bilincin olduğunu düşünün karşılaştır. Şimdi bunlar hikaye. Bizi çok ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren şu. Zaten bu terimi bu şekilde kullanan ve teknolojik tekillik diyen bir adam var işte Vernor <gülüyor> Vinge. Bu adam demiş ki öyle bir nokta gelecek ki Şimdi bizim yapay zekâsı meselesi bu mevzunun bağlandığı nokta. İnsan hani son icadını yapacak. E niye? E babacım o senden daha akıllı olduğu için bir şey icat edecek, o eder zaten. <gülüyor> <gülüyor> Senin bir şey yapmana gerek yok yani, seni aşıyor o konuda. O ortaya çıktığı andan itibaren de artık bir tekillik ordurumu ortaya çıkıyor. Şimdi bakın bir düşünün, en az yani meraklıysanız bunun da üç beş tane film aklınıza gelebilir. Anlıyor musunuz? Ve bu hakikaten işte bu yapay zekâ tartışmasıyla ilgili. Ya bazıları hatta, projeksiyonda bile bulunuyor. Yani biz bu hızda gidersek ve şu karmaşıklık problemlerini de şöyle çözersek 32 sene falan 35 <gülüyor> Böyle bir tekillik ortaya çıkacaktı. Yani bu Terminatörler öyle O Trensenlis gibi bir film vardı o da öyle. Yani o tekillik <gülüyor> tek durumu bu. Şimdi tabi bunun e Mevzu Enteresan bir mevzu çünkü Bakın, böyle olup olmamasının çok bir önemi yok, onu anlatmaya çalışıyorum? Ya öyle olacak mı hocam? Ne bileyim hocam? Ben bana ne ya? <gülüyor> <gülüyor> Olmuyor da, o da bilmiyor, o yani. Felsefeci olarak benim filmimde ilgilendirmiyor yani. Filmin size derken, elindesin değil mi ama? Felsefeci maksasından benim taraf bu şu. Biz gerçekten eğer böyle düşünürsek yalnız, kendimizi bugünkü algılayış biçimimizle değişmiş oluyor. Ne demek bu? Bak, eski felsefi çerçevede diyelim, aşıldığını iddia ettiğimizi düşündüğümüz çerçevede insan en mükemmel varlık. Ulaşılabilecek en üst noktada insanı kâbe filan, değil mi yani bu anlamda? Şimdi bunu bir kenara bırakıyorsun, çerçeveyi değiştiriyorsun. İnsan, kendisinden daha üst bir türe yol verebilecek olan bir ara tür olarak kendini idrak etmeye başlıyor. Bu çok mühim, İyi mi kötü mü bir şey demeyeceğim, kendim yorumunu ama çok iyiymiş? Çünkü yani siz mesela diyelim ki gayet böyle hani insanın da hakikaten değerli olduğunu yani bu anlamda ve olabilecek en üstün varlık olduğunu ve o anlamda da değerli olduğunu savunmaya çalışıyorsunuz. Diyorsunuz ki mesela bizim işte ırmağı olanı ben <gülüyor> oğlum söyleşi mağlupatsın ya <gülüyor> çocuk düşünüyor baba ya İslam falan ya da işte <gülüyor> ne bileyim yani yılsın da falan diyeyim. Çok enteresan bir mühim. Belki. Yani. Özellikle çok düşünmek ve konuşmak lazım. Dolayısıyla bu noktada da konu bence işte ilahiyata bağlı. Teolo teolojik bir tartışma. Yani ne var ne yok tartışmasının nihai hali aslında. Ve zamansal olarak, kronolojik olarak asıl var olan hep var mıdır? Yoksa kronolojik olarak zaman içerisinde ortaya çıkabilir mi? Çok ciddi teolojik bir tartışma. Evet. evet, yani bir buçuk bir buçuk saat oldu, değil mi? Demiştim. Soru-cevap kısmındayız arkadaşlar. Hocamız <gülüyor> buradayken, <gülüyor> hocamız buradayken yorulmayacağız. Allah şeyim, buyurun. Hocam ağzınızda sağlık. Ben... <gülüyor> Biliyorum zekten şu anda. <gülüyor> çünkü doktoru da yapay zeka çalışma düşüncelerim yapay zekiden. Bursadan geldi sizinle meyvul üniversitesine. Araştırma giresi. Ve benim çevremde bu kafayı kuma gömme tepkisi. Aman aman söyleme söyleme. Niye <gülüyor> kardeşim? Her yapay zeka konuşulacak. Söyleme ne olur anla bile bunu. Tepki salındı çünkü çok yalnız hissediyordum kendimi. O yüzden birkaç şey sormak istiyorum. Tabii tabii. Ee, şimdi genellikle anladığım kadarıyla benim okumalarımından çıkan sonuç bu daha çok baştayım tabii hep bu girdi çıktı, hesabını yap, yapabilir miyiz üzerinden gidiyor tartışma. Evet. Yani, işte biz bunu programlayacağız. Biz bunu bir yazılım gibi, 0-1'lerde yaşayan bir yazılım gibi yazmamız lazım. Halbuki, e, insan bilinci, anne karnında bir Bizim anladığımız anda bir yazılım ortaya çıkmıyor. Biyolojik süreçler sonucunda bir beyin ortaya çıkıyor. Sonra bebek doğduğunda da biz onu bilinçli kabul ediyoruz. Evet. Ve ona karşı etik sorumluluklarımız olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla, tartışma şu açıdan ele alan kimse var mı? Yani biz yapay ortamda, laboratuvar ortamında öyle bir şey yapabiliriz bilinç olduğunu kendi elinden açığa çıkar. Bizim onu ayrıca bir girdi-çıktılı programı dediğiniz gibi çok zor bir şey, çok karmaşık bir şey yapmamıza gerek kalmazsa tıpkı insan gibi bilinç açığa çıkar. İkinci sorunu da şu, biz hayvanların da acı çektiğini düşünüyorum. İşte onların da hisleri olduğunu düşünürsen... Dekart bizi kandırmaya çalışsadır. Çalışsadır. O yüzden Dekart'ı çok istiyanamıyorum. Çok sevsem de. Ee, evet, biz hayvanlara karşı bir etik sorumluluk yine de hissediyoruz. Onlara acı vermeyin. örneğin suç kabul ediyoruz. Şimdi ben evet. yapay zeka karşı etik sorumluluk konusuna çok bilgi duyuyorum. Çünkü onları konuşamaması, aslında e, Turing testini geçememeleri, onların bilinç sahibi acı kesin bir kanıt da olamıyor. Şu hayvanlarla mesela konuşamıyor. Evet. Bu iki konu hakkında ne düşünürsünüz, ne dersiniz? Valla aslında yani söylemeye de çalıştım biraz. Yani birincisi, bazıları hakikaten bu mevzu dijital bilgisayarlarla sınırlanmalı? belki böyle şeyleri de kastırıyorlar. Yani biz bir şekilde bu tip verileri işleyebilen, öyle yapılar ki bu biyoloji destekmiş gibi falan filan da olabiliyor. Olabilir, bilmiyorum yani öyle şeyler çıktığında iş hakikaten daha problemi bir hale gelecek demektir. Aynen e, katılıyorum. Yani... E, Şöyle söyleyeyim. E, mesela bir e, dizi var. Evet. Bu meselenin hakikaten dediğim gibi edebiyatçılar ve senaristler tartışıyor. Felsefeciler tartışmıyor evet. pek. O yüzden sinemaya veriyor, evet, veriyoruz. <gülüyor> ama ilginç, de, hirlerle de oynuyorlar. Bir tane dizi var. Neydi adı? Ekstant. Duydunuz bilmiyorum. Extant izleyen da bilen var mı ya? Şipilberk biliyorsunuz bu meseleleri hep takmıştır yani... ...ezeliyebediğim meselesi diye konuştuk. Bu da son dizilerinden bir tanesi, Bey oynuyor. İki ayrı tekimi aynı dizide kullanıyorlar. Çok spoiler da vermek istemiyorum ama... Bir tane uzaylı bir organizma var. Bu insanları ele geçirebiliyor fizyolojik olarak. Onlara kaybettiklerini geri veriyor. Sanal olarak. Yani sen çocuğu ölmüş, sınırlıca amma olarak sana gösteriyor beynindeki bir şeyi oraya projekte diyor ve sen hakikaten o deneyimi yaşıyorsun filan. İlahiyat değil ki, cennet falan sunuyor yani onu. şey yapacak. İkincisi de, öğrenen bir robot geliştirmişler. Fakat bunun böyle bilgisayar ortamında yapmayalım demişler. Bir tane çocuk formatında bunu yapıyorlar. Öğrenmesi için bir aile onu evlat ediniyor diye düşünün. ...ve onlarla birlikte yaşayarak öğreniyor ve gelişiyor. Yani bu da çok fantastik bir şeylerdi. Fakat tam söylediğiniz anlamda bu iş hele de böyle olunca... ...çok etik dilemoların ortaya çıkmaya başlıyor. Yani... ...tamam artık bu devre sonu eğer çekelim dediğinde... Evet, yüzlerce adım var tamam, <gülüyor> onunla şimdi fotoğraflarım falan var böyle <gülüyor> bir şekilde... ...o da senden bir şey öğrenmiş, öğrenmiş. Ya da mesela... Evet. Şöyle hikayeler var. Acı çekiyor mu çekmiyor mu bilmiyorlar. Aynen demin Turin'i de söyleyeyim. Ne biliyorsunuz diyor. Yani belki de o da belli şeyler düşünecek. Acı çekecek. Dizinin bir yerinde diyor ki çocuk işte ben şu şu şu nedenlerle acı çekiyorum diyor. Şimdi bilinç durumunun ne olduğunu bilmiyorsa ama bunu söylüyor. Bu sefer şunu düşünüyorlar. Onunla ilgili hafızalarını silelim diyorlar. <gülüyor> Bu da ne bir tartışma. E yani sen doğrudan müdahale edip orayı böyle delete ediyorsun ve o çocuk rahatlıyor zaten. İyi mi hakikaten bu? Bilmiyorum yani. Ee, bilmiyorum yani. Niye, niye... <gülüyor> <gülüyor> Ama e, iki akşam. Bir olur mu olmaz mı ayrı bir tartışma konusu o, o çok anlamlı bir şey değil. yani. Olsan olur bizden bir şey değil. Onunla ilişkimiz içerisinde bence biz kendimizi nasıl düşünmeliyiz, daha enteresan İlim, bir soru. Evet. Yani o, o belki daha uzun ama tartışılması ve konuşulması. İnşallah sizden biraz soruyoruz. Evet. İyi o zaman ben sorayım hocam. Siz Sor. kimse sormadığı için efsane bir bitti, iki bitti, söz, hani bir, bir <gülüyor> soru da ben sorayım. <gülüyor> sorayım arada. Arada. Gerçi zorlamamı bilmiyorum ama işte bu evet. ıı, baştan beri anlattığınız kısımlarda çok ilgili olmadığım için daha doğrusu ıı, çok fazla konuya ee, yabancı olduğum için e, o kısımlarla ilgili bir şey sormayacağım ama son kısımda mesela e, bu modernite öncesi ve modernite düşüncesinin e, ikisinin birlikte çizdiği çerçeveyi ortaya işte. e, ve Sonra aslında biz bu modernite düşüncesinin içindeki e, hareket tarzı içinde e, bu sorunu çözmeye çalıştıkça, daha doğrusu yapay zeka problemiyle uğraştıkça geliştirdiğimiz Yeni yeni tartışmalar eşliğinde elde ettiğimiz ürünlerin e, ya da işte sonuçların olumlu ve olumsuz çıktıları üzerine düşündük ama en sonunda gelip tekrar e, insanın nasıl bir şey olduğu evet. ya da bu makinelerle birlikte insanın nasıl bir şey olacağı sorusunu e, tartışmak gerektiğini yani asıl felsefeci olarak bizim en azından ya da e, arkadaşımızın daha e, daralttığı bir şekilde etik olarak bu nasıl düşünülebilir e, sorunu. Ama siz bu konuda pek bir şey söylemediniz. Yani bu mesela ilahiyat dediniz. Ki. Evet evet evet bence. Açım, bence bence e, çok az bir şey var. Ama şimdi var. ben, çok öleceğim, ben böyle bir daha eğlenceli aslında. Evet. Herkesin böyle kendimizin fikirlerle oynaması evet. daha iyi değil mi? Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Bir, bir şey daha siz evet. ikimiz de söylerken sonra aklıma geldi. Bir de şu tartışma var. Yani buna, buna buna buna buna da eklendirebilecek bir tartışma. Extended self tartışması var. Bu şu demek. Yani ben Recep Deli bunu daha güçlü izliyorum. Yani. <gülüyor> hani eskiden efendine söyleyeyim yapabileceğim şeylerin değil mi? Yani çok daha fazlasını yapabiliyor. Şeyi gibi, yani Stel bir şimdi şey... falan steller'ın yapan yaptığı şeylerden yani mekanı da, e, şey yapan, yani Bu tabii yani tabii ben tabii. de felsefe falan yapalım. değil ama yani mekanın üzerine çalıştığı için şey, steller'ın Stel e, yaptı işte bir takım robot, robot mesele. Yani, vücudun esasında, tabi e, ona bahsedilen vücut kadar mı olduğu falan görüyoruz. Tabi şey. yani artık iş yani şöyle bir noktaya da gidiyor. Yani implantlarda buna dahil olacak belki dediğiniz gibi. Mesela göze takılabilecek ve doğrudan hani gözünüzle kontrol edebileceğiz talimleri, arama sistemleri falan kurmaya çalışıyorlar. Ya şöyle bir şey bile düşünebilir yani öyle bir hakikaten bu. Çevir programı hikayesi var, o hakikaten hikaye değil. Böyle bir şey yapabildiğini düşün ki, yani sen hakikaten belirli bir bir yer, şey bir yere monte ediyorsun. yabancı duyduğun bir şeyi sana çeviriyor falan da oradan filan gibi. Yani extend self demek bu demek. Yani sanki acayip böyle bir hani şey net böyle entegre ve gittikçe genişleyen bir self gibi bir şey bir şey düşün. Teknolojik olarak çok ilham verici ve çok güzel ama bilmiyorum hani etik boyutları ile Kendi, ilgili. Yani, yani kendimiz daha ileri bir aşamaya geçiyoruz yani. Bazı biz varız da büyüyoruz, genişliyoruz filan gibisinden bir şey var. Şöyle bir şey söyleyeyim e, Bora. Mesela e, bütün mesela bu tartışmaların çıktığı noktalardan bir tanesi demin de söylemeye çalıştım. Aritmetik mantığa indirgenmesi projesi. Yani bir bakıma sayının aslında ya da sayı ile ilgili doğruların işaret dizgilerinde tutulabilmesi ve indirgenebilmesi yani o indirgeme lafı çok önemli bir laf. Yani bir tür bir varlığı diyelim ya da varlık alanında senin temas ettiğin her neyse o bir şeyi oradan alıyorsun, manipüle edebileceğin ve böyle içinde tutabileceğin bir kapın içerisine koyuyorsun. Yani bu bir zamanlar sayıyken bir sonraki aşamada can olabiliyor. Hani indirgemede, ben bunu hakikaten bir, hani kendi adıma ee, bir yanılsama içerdiğini düşünüyorum. Şöyle bir yanılsama içerdiğini düşünüyorum. Aslında bizim yapay zeka diye bahsettiğimiz tüm bu mekanizmalar vesaire dahi insan kendisi insan olmadan ve gerçekten o varlık alanıyla teması olmadan, mesela sayıyı idrak etmeden aslında orada karşımızda duramayacak olan bir şey. Yani biz zannediyoruz ki biraz indirgeme sonrasında biz söz konusu o yapıyı kendi dışımıza atıyoruz. İşte makina işte mekanizma orada kendi başına var oluyor. İşte o, o ben kendimden kopan ve özellik taşıyan bir şey kurmaya çalışıyorum. Ben bu özelliğin hiçbir zaman tam olarak gerçekleşemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü şimdi bunu ama bu çok felsefi başka bir tartışmaya menzuyu getirecek ama en azından söyleyeyim. Arkadaşlar mesela diyelim ki bütün bu tartışmalardaki input output sistemlerinde işte hesap kullanımcılarının ulaştığı meselelerde o biçimsel dizgelerin işleyebilmesi ve yürüyebilmesi belli bir sıra fikrine dayanıyor, sıra. Belli şeylerin 1-2-3-4 diyebilece sıralanabilmesine dayanıyor. Sıranın zemininde ise bizim anladığımız ve bütün bu teorik arka plana rengini veren o sıranın arkasında ise Hakikaten sayı var, doğal sayı dediğimiz şey var ve onun insan tarafından idrak ediliyor olması var. Benim sayıyla o temasım olmasa, yani ben var olmasam ve benim sayıyla o temasım olmasa, bütün o yapının hiçbir anlamı yok. Aslında benden bağımsız orada değil yani o. Benimle birlikte ve benim bir yansıtmam olarak orada mevcut. Bunu görmediğinizde, bunun şöyle bir riski var işte, oraya getireceğim lafı. İşte insanın kendisini değersizleştirmesi ve demin söylediğim anlamda biraz daha lesser, inferior, böyle, biraz daha aşağı bir şeymiş gibi, türmüş gibi görme riski var. Ben bunun iyi bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Kendi adım. Yani böyle düşünmüyor. Olabilirsiniz. Daha Ama benim fikrim bu. Zaten burada Kendini biraz fazla abartma. Ha? Insanlar kendileri biraz fazla abartmıyorlar. Şöyle söyleyeyim, yapabileceklerini abartmakla kendini abartmak arasında da bir fark var. Yani yapabileceğini iddia ettiği şey, <gülüyor> abarttığı şey, benim söylediğim anlamda o yapıyı ve mekanizmayı kendi dışına atıp kendi ayakları üzerinde durabilir hale getirmek Yok, ben bu burada bir abartma var. Bu abartma aslında tam tersine insanın kendisi olarak değerini de azaltıyor. Yani çok iyi ve çok başarılı bir şey yapıyormuş gibi görünürken kendi varlıksal statümüzü aslında farklı ve daha düşük algılamaya başlıyoruz. Bu ben zaten ikincisi için söyleyebilirim. Yapılabilecekler için evet. değil. Yani evet. varlık olarak ha. zaten... Şö şöyle söyleyeyim, ha. o mesela çok tartışılacak olan bir şey. Diyebilirsiniz ki ya insan ne kadar böyle sefil ve vahşi bir tür, mesela böyle tartışmalar vardır ya, gerçekten e ne kadar şey. Ya bence bu da doğru. Yani insan hakikaten en kötü olabilen, yani her türlü kötülüğü de yapabilen ve hakikaten sefilde bir malik doğru. Fakat imkan olarak da tam tersi de mümkün. Yani o imkanın e, tamamen dışlanması ya da e, yani insanla diyelim ki iyi olabilme diyelim ya da iyiyi açığa çıkarabilme tarafının tamamen gözden uzaklaştırılabilmesiyle ilgili bir... Ee, şey var, sonucu var yapay zeka tartışmalarında. Ama hocam o zaman da şöyle bir tartışma ortaya çıkar. Kime göre iyi, neye göre iyi? Tamam biz felsefecilerde onu tartışıyoruz zaten. <gülüyor> <gülüyor> ben diyorum ki yani bir şekilde öyle öyle kime göre, Ben bana soruyorsan, bak ben has felsefeciyim, onu da söyleyeyim yani, öyle şey yap, <gülüyor> yapay zekacı değilim yani bak. Bunları anlatıyoruz ama. Bana göre öyle, sana göre, bana göre iyi yok, iyi var. Ben kendi adımdan, öyle baktığım için mevzu yani. Ve iyi bir insanla da bence böyle bir ilişkisi de var. Yani insanlar hakikaten öyle bir, iyi ile bir bağı var, Kop kopmayacak bir bağı var. Aynı sali ile olduğu gibi. Bu tartışmalar öyle bir şekilde yürütülebiliyor ki insanın o boyutu, o imkanı baskılanabiliyor. Ve iyi bir şey yapıyoruz derken, yani birine nasıl böyle bir tür olduğu ya da aşağı bir tür olduğu ya da nasıl kötü olduğunu sürekli ve sürekli söylerseniz öyle olmaya başlıyor kendin öyle konumlandırır. Bu bir pozisyonun meselesi. Kendini öyle konumlandırmaya başlıyor. Yani benim burada çok ciddi bir risk olduğunu düşünüyorum. Yani özellikle fantastik boyutuyla ilgilenmesi ve incelenmesi falan ya e teknoloji boyutuyla çok heyecan verici ve çok zekli olabiliyor. Fakat bir felsefeci perspektifinden baktığımda çok riskli oluyor. Kendi adıma. Ama benim yaşam. Hocam zaten insan... Varlık olarak da yetince gezegen için düşünürsek son derece riskli yani şu an e, karşılaştığımız İnsan kendini düşünürsek... doğal bir tür olarak görmeye daha da fazla yöneldiğinde yani hayatta kalmaya çalışan ve bunun için gerekeni yapan bir tür olarak görmeye meylettiği sürece hayatta kalma riskini de artırmaya da başlıyor olabiliyor. Yani o, o konumlandırma ile ilgili bence bir risk var. Bu an önce söz verir. <gülüyor> yok yok, buyurun. Ee, şimdi... Yani... E, Tanımlamanın kendisi... Tabii ki bu biraz kaba bir şey olabilir ama... Belki şu an... Yani Sizinlerden sonra... E, çok doğru gibi geldi yapay zeka. Tabii ki bunu ifade etmiyor. E, yani... Zekanın... E, a, zeka diye adlandırdığımız şey yani bilinçimin zekamı aslında belki bu da yeterince aydınlatılabilmiş bir şey değil. Çünkü burada sizin anlatımlarınızda bir bilginiz, matematiksel bilginiz bir veri olarak girdisi bunun işlemek çıktısından bahsediyoruz ki yani bu belki zekanın işlevselliğinin bir alanı. Yani tümünü kastetmiyoruz. Eğer bilinç olarak bunu ifade edersek zaten çok daha fazla şey işin içine katmak gerekir diye düşünüyorum. Kaldı ki kimin bundan ne anladığı da çok bambaşka bir tartışma konusu. Ama tartışma dediğiniz gibi hakikaten artificial consciousness değil. Evet yani değil ya, yani. tamam. Evet. Evet. Ee, şimdi tanımlayan insan olduğu süre içinde tıkkı e, yani asal sayıların en büyüğü hangisidir diye sorsak bunun bir cevabı vardır merak ediyorum. Yani bir tane bir sayı söylesek asal sayıların en büyüğünün olamayacağına dair ispatımız var. Yani. Tatıp var tabii ki var. Öyle bir şey yok. Bunu bilerek söylüyorum. Ee, çünkü ona bir şey eklersiniz ve yeni çıkan yeni bir asal sayı olur. Yani i̇şte o asal sayıyla çarpıp 1 eklerseniz yeni bir asal sayı çıkar. Tanımlayan insan olduğu süre içinde e, insan zekasının aynısının yapılması buradan yola çıkarak sanki mümkün değilmiş gibi geliyor. ...tanımlayan biz olduğumuz süre içinde. Ama başka bir evrimsel süreç oluşabilirse... ...ama bu, bu durumda da evrimin kendisini nasıl tanımladığımız e, tartışması çok önemli. Yani evrim canlı kanlı bir süreç midir? İçinde bilinç var mıdır? E, tekillikler kendiliğinden anlık, hiç başka bir dışsal etkinin e, olmadığı durumda mı oluşur? Yoksa aslında göz, şimdilik gözlemleyemediğimiz, onun için gözlemleyemediğimiz ama geriye doğru baktığımızda ha evet tam da böyle olmuş dediğimiz e, şeylerle mi oluyor? E, bütün bunlar da devreye girecek ki yani o, o zaman eğer evrimi e, çok canlı canlı bir şey olarak düşünürsek sanki bu yapay e, zeka tartışması hep insanın tek elinde e, kalacakmış gibi geliyor. Ama bu konuda müthiş. Yani sağladığı veriler ve gelişim olanakları müthiş. Ee, sanki bana öyle geliyor ki, yapay zeka tarçıması sol beyin sınırları içinde kalmış şimdilik. Yani bütün bu veriler, sağladığımız veriler aslında en son çok benim tarçımalı olarak... E, sanırım kim olduğunu unuttum ama... E, işte, sezgilerle ilgili... ...konular, duygularla ilgili konular... Evet, sağ, sağ tartışması içerisinde başkasına işte empati gösterme meseleleri falan da o. Yani anlama, o evet. tutumundan işte ona nasıl tepki veriyoruz mesela. Onlar simüle edilebilir mi biçimsel? Onları da tartışıyorlar şu anda. İşte bu, yani sanki en eksik alan buymuş gibi. Bu alanda bir gelişme sağlamları bütünleştiğinde belki daha doğru bir yere gidebiliriz. Ama bu, ben de bir şeyler söylemek istiyorum insanın hani iyi ya da kötü olduğu konusunda. Bu da gerçekten başka bir tartışma konusu. Tarif ettiğiniz şeyler yani insan soyunun, insan türünün bizzat kendi ürettiği şeylerdir. Evet, biz üretiyoruz ama yoksa bunlar ideolojilerin işte üretim ilişkilerinin sonuçlarının yarattığı bir şey midir? Ve ben hani insan çok kibirli bir varlık olduğunu gerçekten düşünüyorum. Yani çok kibirli bir varlık. ama aynı zamanda insan evet yani iyiyle de ilişki kurmak için inanılmaz mücadele edenle bir var. Ee, bu, bu yönüyle de e, bakılması gerektiğini düşünüyorum. Yani son, son olarak da, yani e, bir başka bir konu vardı burada ve çok bağımsam orada da öyle e, hissetmiştik. Sanki biyo, yani zekanın, bebeğinin biyolojisini daha iyi kavradıkça ancak bu alanda yol alınabilirmiş gibi geliyor bana. Çünkü bahsettiğiniz şey, onu kavramak ve onun üzerine çıkabilmek. Bir adımı daha fazla atabilmek. Tıpkı işte en ilerler, en, en, en büyük asal sayı hesaplayabilirsek, yeni bir asal sayı yapabilirsin diye. Beynin bir ürünü gibi, içinde bilinçle, bilinçle katlayarak, bu, bu, bunun bütün hatları kavramabildiğinde, yani o değirmenin içine gerçekten girebilirsek, sanki o zaman yapay zekada bir adım atmak mümkün gibi geliyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim o son konuyla ilgili. Orada iki tane konu var. Bir tanesi hakikaten mesela bugün Blue Brain falan gibi böyle projeler var en azından sinir sisteminin belli bölümlerini bilgisayar ortamında simüle etmeye çalışıyorlar. Böyle büyük projeler falan var. Fakat şunu da biliyoruz, nöronların aralarında kurulabilecek bağıntılar bizim mevcut tüm hafıza kapasitelerini ve mevcut bütün işte o hesap karmaşıklığından o yüzden bahsettim. Bütün e, bilgisayar gücümüzü ve belki de yüzyıllar boyunca kullansak bile tüketemeyeceğimiz kadar karmaşık. Yani ortada çok ciddi bir sıkıntı var yani beynin simülasyonuyla ilgili. Yani çalışıyoruz ama çalışma yöntemlerimiz hep çok sınırlı. Yani beynin şurasındaki lezyon olursa ne olur gibi bir şeyden tutun, buraya elektrik verirsek ne oluyor gibi deneme yanılmayla şöyle böyle gidiyoruz. Ama o, o kadar karmaşık bir şeyle karşı karşıyayız ki öyle tüketilebilir bir şey değil. Yani. En azından şu, şu an buradayız. Şu artık teknolojimiz var o. Şu var ne? Bir şişimi son var galiba. Çok yok şu son söylediğimiz şey olarak söyleyeceğim hani çok zorla e, imkansız arasında çok bir fark var yani. Ta ya işte logical possibility de evet. yaptık ya? Nomic possibility logical possibility arasında bir fark var. Evet. Mantıksal olarak imkansız değil. Zaten o blokhead falan meselelerinde geçti ya. Ama şu anda hakikaten bizim için yani doğa yasaları itibariyle değil ya da mevcut teknoloji itibariyle çok zor hatta imkansız olabilecek bir şeyler var. Ya işte mesela o yüzden hesap ya ilginç bir şekilde hesap karmaşıklığı ve algoritma kuralındaki bazı problemleri çözüp çözemememiz mesela bu problemlerde bir devrimin olup olmayacağını belirleyecek mesela. Bilmiyoruz ama onu yapabilecek miyiz yapamayacak mesele. Niye onu bu kadar zeki adam bu kadar yıldır uğraşıyor. Kuk bunu 1980'lerde başında formüle etmiş. Dünyanın hakikaten yani biz biz bizim bizim, bizim, bizim kafamızı çalışması çok zeki adamlar yani. <gülüyor> ne düşündüğünü yaz anlayamadım tarzda. Binlerce adam uğraşıyor 40 yıldır hiçbir bile sağlayamadık. Yani niye acaba bilmiyorum. Hocam 40 yıl çok az değil ama böyle bir şey. Için. Ya gene bile ya yani değil mi yani ne bileyim o kadar çok ya bilmiyorum tabii yani ama ee, orada başka bir numara var galiba onu demek istiyorum bir de öyle bir şey var yani o, o, o, o, pro... orada öyle problemler var ki ha belki de hakikaten yarın birisi çıkacak diyecek ki arkadaşım bak şöyle olunca böyle bu ah, oyun o zaman şu çözebiliriz. Aha bir dakika o zaman bir bakacağız. Sağda solda filan böyle bir şeyler bir şeyler robotlar robotlar çalışacak falan ya yani. hani bilmiyoruz yani onu öngöremiyoruz. Ya, açık. Ben şey soracağım, e, niçeyle alakalı bir soru. Kendisi e, ben yani çok da severim e, ama hiç bilim felsefesiyle uğraştığını düşünmüyorum. Niçe yani mi? Niçe bilim felsefesiyle uğraşmıyorsunuz. E, ama siz e, bu düstü insan kavramını nasıl yapar zeka şey yaptınız? Teknik kavramıyla ilişkiler. Onu ben çok anlayamadım açıkçası. Şöyle söyleyelim. Fart... Aslında Nietzsche Osmanlı burada ya. Estağfurullah. Niye ya? <gülüyor> hayır, ben soruyu şey. bir eklem... E... Niye soruya bir cevap veriyorsunuz soruya? Bir soruya hayır. Yani. <gülüyor> söyle, <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Çünkü bu şey şimdi oluyor, tahsili, ya. e, yapay zeka ve tahsete... Yapay zeka ve tahsete olduğu için yani konuya da ilişkin olsun. Evet. Tabii arkadaşlarımız e, yapay zeka üzerine çalıştıkları için onların soruları çok değerli ama... E, tekrar bu son bağladığınız şeyle arkadaşımızın sorusuyla da ilişkili olarak... Ben de mesela hep e, siz anlatırken, ben bu konuya çok ilgili değilim ama anlatırken, özellikle tarihten örnek verirken hep aklıma şey geldi Deneyim kavramının kendisi geldi Deneyim nasıl olanaklılır? Yani evet. yapay zeka öyle ya da böyle, işte diğerimize evet. şey ekledik gözümüz gördü, şu bu yaptık falan Bunlar bunlar tabii ayrı bir tartışma başladı, diğer tartışma içeriklerinde hepsini evet. çok değerli buluyorum ama temel sorun şu yani, bizden bağımsız ya da bizim bir parçamız olarak yapay zekanın herhangi bir konfigürasyonunun ya da herhangi bir çıktısının kendisini deneyimi hakkında neyi tartışabiliriz? Mesela şu söylediğiniz şey hani cep telefonum ve ben <gülüyor> ikimiz birlikte e, çok güçlü oluyoruz <gülüyor> mevzusu mesela... Valla öyle ama Hayır. <gülüyor> işte, tabii tabii ki öyle. Ama şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Şey ben bu Edward Snowden'ın bir belgeselini izledim izlediğimde herkese anlatıyorum Daha da 5-6 gün oldu Böyle korkunç bir şeyden bahsediyor. Dolayısıyla bu Kayıt altına alma, bu kayıtların inanılmaz Şekilde depolanması istediğimiz an ele geçirilmesi falan filan inanılmaz bir şeyle karşı karşıyayız Ama orada da ben tekrar Böyle çok gereksiz ve yetmişlerde kalmış bir soruyu tekrarlamak istiyorum Aya, hani siz de örnek verdiniz Aya işte bir uzay aracı gidecek Ayda hayat kurulacak. Oradaki insan, buradaki insan mı? Dünyadaki insan mı? Hannah Arendt'in işte insanlık durumunun hemen girişinde. O zaman işte daha henüz 69'da herhalde insansız bir hava aracı yollanmaya çalışıyor. Tartışma bu. Aslında biz hala oradayız yani. O tartışmanın içindeyiz. O insan, Hannah Arendt'in cevabı, buradaki insanla aynı insan olmayacak. Çünkü aynı tarihsel bağlama sahip değiliz. Yani burada olmak, şimdi ve burada olmakla ilgili problemlerimiz değişmiş olacak. Eğer orada onlar yaşamaya başlarlarsa muhtemelen biz onlar için bir inceleme nesnesi olarak kalabiliriz İyi iyi bir şey. Yoksa başka bir şey. Çünkü aynı tarihsellik içinde olmadığımız. Yani insan olmanın dille, konuşmayla, işaretle, yapay zeka geliştirmeyle de değil de tabii ki onun için öyle bir bağlam yok ama daha çok kendisi Aristotelesçi olduğu için deneyim kavramıyla dolayısıyla tarihle ilgili. Mesela 2. Dünya Savaşı sonrasında Benjamin işte Oradan işte yapıyorum Birinci Dünya Savaşı'ndan gelen askerler Birinci Dünya Savaşı Savaşına deneyimlerini anlatamıyorlar susuyorlar ya da işte Auschwitz kampından çıkmış olanlar orada bir çok tipik bir şey var bu kamplarda tutulan konsantrasyon kamplarında tutulanların isimleri var Müslüman denilen bir şey aslında biraz da böyle ironik bir şeydir Müslümana da benzeyen ama müselman Bunlar insan mı yoksa hayvan mı yani bu kamplardan çıkmış çok az sayıda kurtulan insanlar var. Bunlar mesela bugün politika felsefesinde en çok tartışılan, faşizm bilmem ne vesaire onların en çok tartışılan bir şey. Bunlar nasıl bir deneyime sahip? Hatta belki edebiyata ilgilenen arkadaşlar da okumak ister. Mario Levi diye birisi yazıyor işte. Bu da mı insan diye. Buna çok sinirlenerek bir arkadaşı, işte o da Türkçe'ye Metis'ten çevrildi. Şey yazıyor, 20 yıl sonra bu kitabı okuduğunda bu kişi... Dehşete düşüyor. Asla affetmeyeceğim onları diyor ve hem arkadaşını küfrediyor Mario Levy, hem de orada olup bitene anlatıyor. Yani deneyim kavramı evet. yani sadece yapay zekanın bir ya daha doğrusu bir çıktığı ya da bir şeyin eklemlenmesi olarak değil de uzayın bir köşesinde yaşamaya başlayacak olan hatta buradan gitmiş hiç böyle dijital bir şey de olmasına da gerek yok. Bu insanla biz aynı insan mı olacağız? Ya da işte bu yapay zekanın asıl problemi kendi deneyimini yaratmayla ilgili değil mi? Yani hafızasını dijital olarak geliştirebilir ama bu hafızanın örgütlenme biçimi ve hayata bakma biçimi. Bu nasıl bir şey yani mesela bununla ilgili? Yani tekillik örneğinde o niçe şeyi, evet yani bunun başka şekillerde çoğaltılabilir. Ama bu tekilliği oluşturan şey de deneyim kavramının bizzat kendisi. Eğer bugün belki bu deneyim kavramına sahip olmazsak, 20. yüzyılda en çok tartışılan şey deneyim yoksulluğu. Memende, Vivera işte. Ve De insanlar deneyimini yok ediyorlar. Deneyimleri olmadığı halde 1. Dünya Savaşı büyük bir travma. Bizim için hala travma. Bugün işte Suriye'ye gireceğiz diyoruz. Çünkü 1. Dünya Savaşı'nda kapatılmamış bir dosya vardı. Biz o dosyayı alacağız falan. Yani dolayısıyla bizim 20. yüzyılda büyük bir tartışma başlığı olarak deneyim yoksulluğu ve yapay zeka arasındaki ilişkiyi nasıl kurabiliriz? Şimdi üst insanla ilgili, yani ben onu bilim-falsefesi bağlamında hakikaten tekillik bağlamında söyledim. Kastettiğim şey şu, yani şey, ben benim anladığım kadarıyla tabi. Yani bu ara farklı düşünüyor olabilir ya da siz farklı düşünüyor olabilirsiniz. Ee, öyle bir bilinç durumundan aslında söz ediyoruz ki, de bir şekilde ona aktarmaya çalışırken, mevcut insanın aslında yaşadığı sorunlar, ahlaki efendim, ikilemler ya da e, kendi iyi ya da kötü anlayışları ya da değerleri açısından üst insanın e, sahip olacağı bilinç durumunu anlaması ve anlamlandırmasının çok mümkün olamayacağını iddia ediyor. Yani bu bütün değerlerin yeniden, hani değerlemesinin yapılması sonrasında, revalüasyonun yapılmasından sonra ortaya çıkacak olan durumun Hani hakikaten... Kendimi gerçekleştirmeyle mi alakalı söylüyorsunuz? Sözlü ruh kavramıyla mı alakalı? Yok, şey anlamında söylüyorum. Yani biyolojik bir evrim gibi değil de, hani bir anlamda, bir şekilde. Biraz daha farklı, daha kültürel derin desek doğru mu olur bilmiyorum ama... Bir hakikaten sıçramadan söz ediyoruz. Yani ben Bora Bey'in sorusunda da buna benzer bir şey gördüm. Yani öyle bir işte, tekillik o anlamda o şekilde ortaya çıkıyor. Öyle bir durum ortaya çıkıyor ki... ...siz kendi diliniz, anlamlarınız, değerleriniz, kendi kodlarınız içerisinde onu temsil edemiyorsunuz. Aşıyor yani siz. Ya bir tür aşkınlık ama ne hani, matematiksel anlamıyla falan söylemiyor. Bu basit anlamda solipsizmin aşılamaması ya da benim başkasının deneyimini anlayamamandan farklı bir durumudur. <gülüyor> en azından Nietzsche'nin sunduğu şekliyle öyle. Yani, yani herkes aynı problemi yani bir başkasının deneyimini anlayamama, anlamlandıramama problemini her an zaten yaşayabiliyor. Yani o tecrübeyi yaşamamışsan ne dediğini anlamıyorsun ya da ifade ettiğinde sana hakikaten hiçbir şey ifade etmiyor. Bu ayrı bir problem bence çok ciddi bir problem. O deneyim eksikliği konusunda geleceğim. Ama tekillik konusundaki iddia hakikaten daha farklı bir iddia. Yani o yüzden hani insanla karaböcek örneğini verdim. Yani ama şunu da söyleyeyim, bunu söyleyince bir şey söylemiş oluyor muyum, olmuyor. Yani meşhur bir hikaye vardır, e, Wittgenstein'ın e, bir hastanede falan mı geçiyor, birisini ziyarete gidiyor da birisi e, diyor ki, işte birisi bir köpeğe çarpmış, ne kadar acı çekmiştir zavallı falan gibi bir şey söylüyor, Wittgenstein de bullshit diyor. <gülüyor> yani böyle bir şey hakkında nasıl konuşabilirsin? Yani konuşamayacağım bir şey, ne biliyorsun ki, ne diyorsun filan gitsinler bir şey söylüyor. Hani böyle bir şeye dilimizde hani böyle bir sıçrama ya da böyle bir bilinç durumunda değişime işaret ediyoruz. Fakat hiçbir şey anlamıyoruz bir şekilde. Tersinden bakınca hani o oradan bakıp aynen dediğim gibi aydan bakıp da ya da o üst insan konumundan bakıp da burayı anlıyor mu dersek ben karaböcüyü anlıyor muyum? Ya da Nagel'ın dediği gibi bir yarasayı anlıyor muyum? Büyük ihtimalle anlamıyorum gibi. Fakat bunu bir kenara koyalım, deneyim meselesi değil. Belki şöyle bir şey söyleyebilirim. Belki de fenomenologların hani en çok getirdikleri diyelim yenilik ya o, o kadar da bu indirgeme, indirgeme projeleriyle bu kadar da uğraşmayalım ya da bilimsel bakış açısıyla uğraşmayalım. Tecrübeye yönelelim ve o bize ne açıyor, ne gösteriyor. Biraz daha hani sadık kalmaya çalışalım bence demenleri. Ee, geçenlerde bir arkadaş bana e, şeyi anlatmıştı Fransa'dan gelen hani bu Ramazan'ın başlangıcının ilan edilmesi vardır ya hani Hilal'i gör, görür birisi ve işte ilk gören hatta oranın kadısı falan da ödüllerini falan bilmem ne. şimdi şöyle bir tartışma yapılıyor hakikaten birisi Hilal'i görüp de ben gördüm dediğinde mi Ramazan başlamalı yoksa astronomi hesaplara göre kardeşim zaten şu tarihte Hilal tam şu saniyede tahliye görecek. O zaman başlar mı demeliyiz? Anlatabiliyor muyum? Düşünüyorsun ya, bilim bu kadar ilerlemişken kardeşim kim Hilal'i görecek, de Ramazan başladı diye. Bence öyle değil hakikaten Bora. Ya. Ben sana o konuda katılıyorum. Bizim o Hilal'i görmeye çalışma ve onu tecrübe etmeye hala ihtiyacımız var ve o tecrübeyi yaşıyor olmak güzel bir şey. Bu da buna çok benziyor. Yani sen kendini anlama çabasına ya da kendini tecrübe etmeye ya da kendi tecrübelerini zenginleştirme vesaire şeylerine evet. değil de nasıl benim gibi bir tecrübeye sahip olan birisi hangi matematik sistemler içerisinde tutulabilir ve kurulabilir gibi bir şeyle uğraşarak büyük ihtimalle bir şeyleri ıskalıyor oluyorsunuz. Ama Gibine bu ne geliyor. Çok tehlikeli bir noktaya da getirebilir insanı. Yani ileri deneyimleme ihtiyacım var. Katılıyorum size. Ama, bir görsek ama insanlık nedeni de bunlar ibaret tuttuğumuzda bilimsel gelişme e, burada Doğru, ben takılabilirim. Bir tarafa yapmasının evet. riski olduğunu söyleyebilirim. Evet, evet, yani. da indirgeme tarafına da çok fazla yatmış vaziyette. Evet. Tam da size, hani, tam yani, anladım bunu var. söylemek için. E, tam siz de teyit ediyorsunuz. Evet teyit ediyorum ve çünkü bu da riski bir şey ama gerçekten bu dengeyi kurmak zorundayız. Çünkü yani belirsiz bir gelecek adına ve hani sınırsız bir vizyon adına birçok şeyleri yok ediyoruz, terhip Yani kendimizi her şeyi, deneyim alanı, deneyim de böyle bir tehlikeli taraf var. Yani her şeyi kendi deneyimimizin hakkı alanı olarak görüyoruz. Ee, Tabii etik bir boyut ee, çekiyorsunuz. E, e, e, Ama ona, ona bir şey demiyorum, o konuda haklısınız. Fakat, yani hakikaten e, o kadar konuşma, dile getirme ve dil içerisinde kurma düzeyinde bir şeyler kalmaya başladı ki, yani hakikaten her şey bir takım simülasyonlara falan dönüşüyor. Gerçekten tecrübe etmiyorsun ya. Yani. Evet. Çok acayip bir şey oluyor. <gülüyor> Çok teşekkür ederim <gülüyor> arkadaşlar.